bakışını şey yaptığınız şimdi bundan sonra tıs dur bakayım. biraz yapma yapma yapmayın yapma yürü mü peki <gülüyor> <gülüyor> ne acayip sloganları var insanlara yürü be peki birazdan başlarız trafikle ilgili birazcık sorun var. Bak. kusura bakmayın sanatçı biraz geç gelecekmiş onu bildirmek için çıktım <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama maşallah Şurada çok iyi çok iyi Biraz geç kalanlar oluyor, normal. Zamanında böyle bilgisayarla yapılmış sitelerden alıyorlar evleri. Ortada <gülüyor> ev yok, hep bilgisayar ya. Ebeköy. <gülüyor> Şehirden uzaklığına ilgili de fikir veriyor biraz. <gülüyor> Şehrin hay boyundan uzak. Ebenize yakın. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilanlarında şeyi yazıyor tabii. biraz ışık açsana sen. İlanlarında şey yazıyor. Yok yok sevgilin değil, benimkinin. <gülüyor> Sevgilim kapat hiç gerek yok. Hiç. Hoş geldiniz dostlar. <gülüyor> ben varım bugün. Yalnız mısın? <gülüyor> ne yapalım diyoruz. Ben de ben de. Suyum var. Acele. Muhabbet kuşu sanki, suyun var, yemin var. <gülüyor> otur otur Hoş da burada. <gülüyor> Top siz de biliyorsunuz, böyle yaptığınız sıçtı. Git git geldim. Vinç <gülüyor> <gülüyor> var mı vinç? <gülüyor> Yerine bırakalım. Hoş geldiniz hocam. Evet, videoyu çekenler var. Güzel. Onlar... Arada bir böyle lazer tutulacak size, o şey o. Yani birazdan burulacağım anlamına geliyor. Yani video kaydıranlara lazer tutuyoruz. Geçen biri şikayette bulundu. Lazer tutuyorlar bana. E sen de çekiyorsun dedik. Allah Allah. Çek. Güzel. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bugün çok önemli misafirlerim var. Yani elimden geldiğince. Eski hikayeleri anlatıp da tekrar askere alınmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sağlamayacak şeyler yapacağım. Hoş geldiniz. Çok sevimli bir kostümünüz var. Hop hop hop Hoş geldin. Hanımefendiyle geldiniz ayrı oturdunuz biraz. Eşim onun için iyidir bu mesafeyi. <gülüyor> Tabii adam yani. Bir de karısı da yan yana mı otursun şuradan? <gülüyor> İki kafa dinlemeye gelmiş. <gülüyor> çok güzel ya. Böyle bir mi? Değil. Ama yap bakacağız. Burada bakacağız. <gülüyor> Haline şeklinle. t Tişört süper ama çok bana bana çok moral verdi kıyafetiniz. Rahat olun. Birazcık sıcak olacak. Mant falan çıkabilir. Rahat olun. Evet. Herkes gelince başlayacağız. <gülüyor> Aslında herkes gelince bitirmek lazım ama. <gülüyor> Gördün mü? Dalga dalga gitti eskili. <gülüyor> Bana bir uyarı geldi. Şu anda fark etmiyorsunuz tabi. <gülüyor> her şey... Bak, hayatta her şey seks değildir. Yapmayın. <gülüyor> Öyle yapmayın. Yapma yapma. <gülüyor> her yaktırın eskili oraya yormayın. Tabii, kesinlikle. Asla herati gelmiyor. Böyle eski gösteriler gibi böyle çalak alem anlatma yok. Artık kaynaklardan faydalanıyorum. <gülüyor> Tabii, şakaya giriş. <gülüyor> Sin espriler. Belden aşağı iki. Tabii. <gülüyor> <Allahım. gülüyor> Güzel olacak tahmin ediyorum. Teknolojik olarak hazırız. hazırlasın. İsterseniz üç boyutlu yapabilirim. <gülüyor> ha? O, o ne biçim tişörtler mi? Yani. <gülüyor> Çok üstüme geliyor. Dolduk galiba. Bir işaret bekliyorum. Dolunca kalkar. <gülüyor> Siz ayakta mı kaldınız? Oturan söylüyor. Cevabı veren oturan. <gülüyor> ha boy bu. Ha, anladım. <gülüyor> Orada ayakta bir çocuk var, ona söylüyorum. Oturun rahat olun çocuklar. Güzel geçer diye tahmin ediyorum ama uyarışı yok. Yani, Gel çok hızla atıyorsun dediler. Biraz yamaç gibi seyirci akış suyunu boşaltıyormuş böyle. Biraz tane tane anlat dediler. Yani, i̇lk heyecan olduğu için uzun ala verdim. İlk heyecan başlıyor. Hadi hadi olunca zor oldu birazcık. Yani üç dört kişi falan çakozlayabiliyor ondan sonra böyle. Biri gülüyor diğerlerinin kim bu deli falan diyor. Akrabalar gülüyor bir tek onun için beni tanıyandan. Hazırız tahmin ediyorum. Böyle bodozlama başlamayayım. Bir müzikle falan çıkayım istiyor. <gülüyor> Seni izle. Ya basket autişte. yapmayın. Yedek yarışmasındaki Michael Jackson gibi hissediyorum. <gülüyor> Nereden geldin? Kars'tan. Göster dinlerini. You <gülüyor> bend. <gülüyor> Yerel bir dans mı? Kars'ta. Ne bileyim. <gülüyor> anlamadım tuttu. <ki>. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değerli misafirlerimiz, gösterimiz süresince görüntü ve ses kaydı alınmaması önemli rica ederiz. İlginize teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. <Gülüyor> heyecanlıyım. Aç, aç da aç. Böyle... Hop hop. Hadi. Tamam. Çok heyecanlıyım. Böyle... Böyle alkışlandığı zaman... Hani bir artık 10 haftadan sonra başlamak icap ediyor ya. Çok heyecanlanıyorum. Yemin ederim. Çıkarken mesela komedyenlerin bir iki çıkışlarına baktım. Şöyle çıkanlar var. Hoş geldiniz. Hadi. Harikasın. O bağırma, çağırma ne biliyor Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altı sıçıyorum bir rüzgar yapayım da, anlaşılmasın diye. Yani şu sahneye çıkma anını bir türlü kıramadım heyecanla Onun için başta çıkıp böyle sen otur sen şey yapıyorum hani üzerinden bir şey geçsin alıp o sıkıntı gitsin. Yoksa hani çıkıp böyle anlımızı okumak gibi bir şey, böyle okulun bir işleri önünde toplanırdı yani Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> bir türlü atamadım o heyecanı ya gerçekten çok yani seçkin bir kitle olduğu için her seferinde heyecanlanıyor insan çünkü gitgide de artık bilgi toplumu oldum ya herkes her şeyi biliyor bütün gösteriler ezberlendi yani DVD 20 kere izleyen var o çok zor birisi şey demiş yapma, yani. <gülüyor> dvd daha fazla beklesin yani dvd daha rahatlısı anlarım çünkü duruyor, çişe gidiyor geliyor Anlamadı da paşa soruyor beni paşa saramıyor ya onun için kaçtı mı kaçtı ya kaçtı ya e, kaçar da Dikkatli olacaksın biraz. Ama başında sistemine kasmak istemiyor. Uyarı bana yımbıl diye arkada titrediyor. Telefonlarınızı kapatın, kaybetmeyin, şöyle yapmayın. Zaten yasaklar haftasıydı geçen anda. hiç etmeyin, kumar oynamayın, kariyerinizle gitmeyin, <gülüyor> sigara etmeyin, telefonunuzu kapatın, sandırıdakinde ABS var, dikkat edin, kayabilir falan. <gülüyor> Bu yasaklar bitmez ki anasını satayım ya. Ben şey gördüm geçen gün. Yani burada şimdi sahnede böyle bir oyuncak sigara vardı, böyle içtim falan. Birisi şey demiş, aa sahnede sigara içiyor, oyuncaktan derin birisi, aa. Biraz duman çıkıyor, idare edin. <gülüyor> o da bizim binerimiz. Ama tedbirim var, sahnede sigara içiyorum ama engelleyebilirim yani isterseniz. Bak, al içmedim ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak hiç içime çekmiyorum. <gülüyor> bu var, bu. Televizyondaki böyle sakıncalı şeyleri bunu koyuyorlar ya Benim gösteriler için sakıncalı bazı erotik şeyler anlatıyorum Onun için yanımda her boydan var ben <gülüyor> geçin, geçin çocuklar Sigara içmek yasak Halbuki yani bu kurallar insana bırakılmaması lazım anladın mı? Yani sigara içilmez yazıyor ya ben bir tabela gördüm şey yazıyor Sigara içilmez cezası 69 <gülüyor> Yanında td de düşmüş ben sanlıyordum böyle bir köle evli geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ablacım hoş geldiniz. Dünyanın hiçbir yerinde söylense sorun çıkarmayacak bir şey ama şimdi size söyleyeceğim sorun olacak? Yani problem varsa herkes bir kayısım diyeceğim. <gülüyor> <olsun. gülüyor> gel açın. Kayın siz o yeni gelenlere. <gülüyor> gel açın. Gel gel. Neye gidiyorsunuz? Oha. <gülüyor> Eee, ne oldu? Ankara'da gülmek de mi yasaklandı? <gülüyor> Vay be Ankara'da gülmek için geldiniz. Çok normal, çok normal. <gülüyor> Biz de gidip kafa dinliyoruz bazen. <gülüyor> Burası İstanbul, çok, bunlar da İstanbullular, çok değişik insanlardır, çok bozuldu zamanda ama <gülüyor> Eskiden kravatla gelirlerdi. <gülüyor> İstanbul çok bozuldu vallahi. Sahillerden donla denize giren var. Bazı böyle şikayet yolluyorlar yani. Donla denize girme. Oradaki problem demiyor musun? Don. Ya donu bir çıkarsalar, aa ne çılgın edin <gülüyor> Don, don bir sınıf belirtiyor ya. Aynı kuralar bastı burayı. Donu bir çıkart çılgınsın. <gülüyor> Valla bu da. Yapma oğlan. Yapmayın yapmayın. Çünkü yap. Saatlerinizi ayarlayın. Saat kaç ocak ses veriyor? 10 geçiyor. Çocuklar bu alp işlemini biraz eleyin. Ben hakikaten doygunum. Çok teşekkür ederim. Siz zor olmayın. Anladın mı? Saat 11.30'da sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Düşünize bakın. Zaten bir bulmak zor oldu hepiniz. Bir çaba gösterdiniz. Evinizden kalkıp geldiniz. Makarınıza bakın. Kardeşiniz hizmetinizden. Yani istek bile değerlendirebilir. Şeyi atla, şeyi emanet <gülüyor> Çünkü çok zaman oldu oğlum. Artık televizyonda kuş taklidi, böcek taklidi, komiklik diye maymun taklidinden yıldın artık. Seni kurtarmaya geldim. <gülüyor> böyle bir hünerimi göstereceğim ama televizyonda sahneye çıkmadığım evrede çok izledim. Hüner deyince kuş taklidi, böcek taklidi. Yani öyle zoruma gidiyor ki. <gülüyor> bir de böyle duayenler var. Onları değerlendiriyorlar, böyle bakıyorlar. Çocuk kuş taklidini yapıyor. Sonra da böyle şey yapıyor. Hazır ola geçiyor, nasıl hocam, nasıl buldunuz? Ya o sakin taklidi bile şöyle değerlendiriyorlar. Ee, kuş iyiydi, ee, maymuna galiba çalışmadım, maymuna çalışmadım. Onun için bir puan kırdım, dokuz. Allah'ım ya. Yetenek yarışmalarında bardak yiyen yiyenler bana. Ya bizim insanımız bu mu? Şuradan bakıldığı zaman pırıl pırıl insanlar, herkes yetenek koşuyor, herkes zeki pırıl pırıl. Yetenek yarışması bardak yeme. Michael. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bizim genel dansımız mı lan bu? Au! <gülüyor> Bence acun bir tezgah açtı girişe. Michael eldiveninden parayı götürüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. bardak yemenin nesi yetenek? Ya, bardak ben. <gülüyor> geldim. Arıştı <bağır> işte, fark <gülüyor> Ya Amerikan personlu adam bardak, sıçıyor kardeşim ya. Artık bir başka bir hüner bul ya. da ne bileyim bir hayat hikayeni anlat, anneni anlat, babanı anlat, bir okul hayatını anlat. Geçen bir çocuk çıkmış, çok sevindim. Bir çocuk çıkmış, normal hayat hikayesini anlatmış, bak ettiniz. Ha izlemeyen bir kitle, haa. Justin Dien. Ben gördün mü İstanbulluları? Siz Ankara'da Behzatçı'ya falan takılın bak. Şanslı yani, hayatın özünü alan. Ben suda seyirciyim. Bunlar Ankara'da işte izliyormuş, izliyormuş. Ben de izlemiyorum. Ama sahneye çıkacağım zaman gündemde. Hani ne var, ne ne oluyor, millet ne yapıyor? Milletin ne yaptığını gördüm. İşe gidiyorlar, yazık. 95 yani bu kostüm enteresan. Değineceğim. <gülüyor> Ömer <Tövbeler> Rosson ya. <gülüyor> Hoş geldiniz dostlar. <gülüyor> Ankara'dan sonra hangi şehirdir? Söyleyecek <gülüyor> merak ediyorum. Nereden geldiniz? Buradan, İstanbul'dan. <gülüyor> Herif Ankara'dan yetişti, bunlar buradan gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> Yapılacak isteyin arkadaşlar. Hiç besleyin anlamaz bunlar şimdi <gülüyor> Her Ecemsiz şeye bunu yapıyorlar ya. Ben anlatıyordum yarım kaldı. Ya bu daha fazla sigarayı demiyor mu? Ha? Yarın böyle okul köşelerinde şöyle çocuklar görmeyelim. <gülüyor> Özemiyorum. <gülüyor> Hello kristalli olmuyor mu? Çok güzel. <gülüyor> Sigara da var bu. Ama ve maddi serbest. <gülüyor> Toplu kıyım yapıyor. Bezaret mi normal suratla geziyor. <gülüyor> Halbuki böyle geziyor olması <gülüyor> Onu da mı izlemiyorsunuz? Televizyon izlemiyorlar buna. Bunları anlatayım. (Gülüşmeler) Bir grup insan çok televizyon izliyor. Bizim milletimizin ne yazık ki o kadar yoğun işleri var ki ne bir hobisi olabiliyor ne bir şey olabiliyor. Ya televizyona kilitliyorsun, işine gidiyorsun, böyle bir hayat. Ben pek fazla izlemediğim için sizinle kaynaşabilmek adına hani izledim bir iki baktım ne oluyor televizyonda diye. Çok parlak şeyler oluyor yani. Yetenek yarışmaları var, izdivaç var, arada para var, evleniyorlar. O çok bekar adam olduğum için anlamaya çalışıyorum ben yani evlilik nedir, beraberlik nedir? Eğer oysa ben yok. Tamam. Paranı kaldırırım. Yemin ediyorum son gördüm, bir kadın geldi. Daha kadın değil, oluşum geldi. <gülüyor> dedi ki, beni everin. Everinim de neyle? <gülüyor> Erkek olursa iyi <yiyorum>. olur. <gülüyor> ya arkadaş olacak bir titri, kör Allah'ın gücüne gitmesin. Ben bekarım dedi. E normal. <gülüyor> bir abla geldi ama işte hani denir ya, her kör satıcının bir kör alıcısı olur diye. Abi kısmet Bağdat'ta, kısmet İsviçre'den geldi. İsviçre'den aradı bir abi, ya İsviçre'desi bu nasıl bir yokluk? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş, hani alplerde mi dolaşıyorsun <gülüyor> Tek gördüğüm geyik falan <gülüyor> Bunu görünce aşık oldum da. Ha? İsviçre'den telefon açtı. dedi ki ben bu kadını istiyorum, pövbeler olsun ya. Hani bir de bize marjinal falan diyorlar ama böyle bir şey olur mu ya? Şunu seviyorum, bundan elektrik almadım, bu binden de, bu topraklama yapıyor, bunu istemiyorum. <gülüyor> Bayağı reyondan adam veya kadın seçiliyor ya. E böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Bu İsviçre'de aradığın yokluk içinde, dedi ben bu kadını istiyorum, Nedir özellikleriniz? Dedi ki, benim Kütahya'da 140 metrekare evim var dedi. <gülüyor> Zaten ilişkilerde de önemli olan budur. <gülüyor> ya arkadaş bu bir kadın erkek ilişkisi değil mi? Ya içinde seksüel bir kadın erkek meselesi bu. Bir yani sevmek, sevilmek, ilişki, dokunmak bunlar yok. 140 metrekare evim var dedi. Kadın da e çok güzel falan. Ne iş yapıyorsunuz? SSK emeklisiyim dedi. Bak soruya bak, primleri dışarıdan mı ödediniz? Ohoho! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E kimse amc'ye daha çünkü var mı diye soruyor. Ya bu adam kim? Gerçek bir adam mı? Sakın bir robot mu? İnanları gibiyi ya. İnanları gibiyi. Öyle hayat geçen mi ya? Evlilik bu mu ya? Siz evlisiniz? Evet. İzliyorsunuz bu. Abla izliyorlar o programları sen evde yokken. İzliyor, <gülüyor> izliyor mu? Abla diye evet, daha az sakallı bir uzun saç olana soruyorum <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, eskiden benimle konuşma vardı, o da bitti. Artık kimse benimle konuşmuyor eski bütün gösterileri izleyenler, oğlum konuşana sarıyormuş bana. <gülüyor> ya öyle bir şey yok, ben de insan anlıyorum burada zannetmeyin ya. İki konuşmak istiyorum ki ben de kardeşeyim bir şey öğreneyim. <gülüyor> Çok değişik de bir insan var tabi. Yani bir iki böyle hani etüt edebilmek için yapabildiği şey sokakta görmek. Seviliyoruz da sokakta ama ilişki birazcık tuhaf bir ilişki oluyor. Yani yalnızca fotoğraf çekmek üzerinde oluyor. Biliyorsun. Ya yani burada da şimdi Çok yaşa. Ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Pap Papşirma mı o? Papşiriyor Başka bir şey mi? <gülüyor> o... Tövbeler olsun yarabbim. Ben de birazcık şifayı kattım yani öyle durumları var yani. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Kısa bir ara veriyoruz. Bu ne lan? <gülüyor> ya vücut durum için reaksiyonlar yapıyorum şimdi ben. Bu gene iyi, bu gene ağızdan çıkan bir şey. Bir kere bir gösterin 10 dakika ara vermek zorunda kaldı. Buradan biri patlattı be. <gülüyor> Tam gülme dalgasının da dışında kaldı. O zannetti ki gülmeye denk getirir. <gülüyor> Tam Vallahi bak. Dalga geldi, sustu. Geçen. <gülüyor> Çok kötü ya abi. Bana bak seni ayrı Karantinaya alacağım seni. Gel buraya. Oğlum bizi tasla edeceksin kızım. Güzel kardeşim. iyi misin? İyiyim. Eyvallah. Ne anlatıyordum en son? Üstad siz hatırladığınızda <gülüyor> onu. <Oho. gülüyor> çok değişik kitle var. Benim de yani hitap ettiğim kitle kim diye bir profil çıkarayım desem yok abi her çeşit. Ekonomik durum çok farklı, yani sosyal ortam çok farklı, herkes. Ama yani bir neticede önemli bir kitledir diye üniversitelere gittim işte bir söyleyişi falan. Onu da bir tane, birkaç sizi kaydettim. Yazık üniversitelerin hesabına çok şey olmadı, parlak olmadı. Derken, Öğrenciler de ne kadar deliymiş saçma sapan sorular sorular. Salak galiba okuldakiler falan olur mu öyle şey? Adam eğlenmek için garip garip sorular soracak tabii. Ne soracak bana yani? Dünya gerçekten dönüyor mu falan? <gülüyor> eğlenmek için sorular sorular. Çocukları çok harcadılar doğrusu. Sonra ben bir kaydetmediğim üniversiteye gittim. Orada da böyle bir iki bir fırlama vardı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. İTÜ'de falan yaptım onları kaydetmedim. İTÜ'de böyle güzel bir hatıra çıktı bir çocuk. Abi dedi beni hatırladın mı? Allah Allah nedir Ya Yani dedi, bir askeri ortamda gösteri yapmıştı. Ben orada dokuz yaşındaydım. Ah canım yıllar olmuş. Bana demiştiniz ki sen işte büyüyünce ne olacaksın? O demiş ki bana astronot olacağım demiş. Ben de şey demişim şimdiden zıplanca aya gidersin. <gülüyor> Şimdi ne okuyorsun dedim. Maden fakültesi dedi. <gülüyor> Herife nasıl bir travma olduysa yukarı gideceğine aşağı bastır. <gülüyor> Ay canım ya! İnsanlarla ne hatıralarım var oğlum, acayip! Yıldız Teknik'te daha fırlama bir çocuk vardı. Eskiden dedi saçlarınızı sıfıra vurduruyordunuz, şimdi vurdurmayı düşünüyor musunuz? Yani oğlum... Hani derler sabahımı bırakırsın diye. Dedim bak benimle uğraşma, yeminliyim. Dedim üstüne gitmeyeceğim. Benim cinselliğim üzerinden espri yapıyor. Sonra da sana diyorlar ki, bazen böyle seksüel şakalar yapıyorsun. Vurdurmayı düşünüyor musun? Hani pasif Cinselliği pasifize ederek bana bir gönderme yapıyorum. Teknik olarak anlattım ona. Dedim ki, demek ki benim cinselliğimle ilgili kafanda pozitif bir imaj var. <gülüyor> Tersini anlatarak bir gülmece yaratıyorsun dedim. Ama dedim cevabımı cinselliğin gölgesinde sana vereceğim dedim. Ne Ve oldu? Yıldız kaymış oldu. Geriye teknik kalmış oldu. <gülüyor> Tamam böyle olacak değil tabi. Bazen soruyorsun, nasılsın, ne yapıyorsun, nereden geliyorsun? Ya yani Bunları cevaplamak o kadar zor olmamalı. Yani kaynaşalım ki ne istediğinizi bilip ona göre kaynaklı olur. Neler anlatabilirim size yani. Ama tabi yani bilen bir çift olduğumuz kesin. Bizde şimdi bilmemek diye bir şey bizim insanımızda mümkün değil. Hani dönem olarak da öyle. Herkes bilgisayar falan filan. Herkes her şeye ulaşabiliyor kaynaklara. Yani sen şimdi bir şey anlatsan öyle değilmiş Google'a sordum falan diye bir şey var. Yani. Hani Google öncesinde ne vardı? Birbirimize soruyorduk. Bilmemek diye bir şey yoktur bizden. Adres sorarken işte denemiyor musun? Sor birine adres. Hiç sen bilmiyorum aracılığıyla mı bizim memleketten? Faruk Eczanesi nerede? <gülüyor> Faruk Eczanesi. <gülüyor> Yavaş söylediğince tarama yapıyor eşit. <gülüyor> <gülüyor> Faruk Eczanesi. Faruk Kıratanesi olmasın Google gibi bir de dehumane yapıyor. Hani Faruk Esizhanesi değil de Kıratane olması. Halbuki bilmemek erdemdir, bilmemek. Öyle bir laf vardır ya, Ignorance is a bliss, İngilizce biliyorsunuzdur. Yani bilmemek saadettir diye bilmeyen numaraların reklamını görmüyor musun? <gülüyor> Nasıl mutlu herif? <gülüyor> Ambulansın numarası kaç? Şaaak! Şuuuk! Bir de bana tanınır. Ya İdo'nun numarasını alacağım ya babaya geçeceğim. Ya ambulans babam ölüyor. Macun Cenk! Ulan bilsen ne kadar oynayacağım. Sen daha bilmiyorsun. Yıktın ortalığı. Bizde bilmeyen diye bir şey yok. Hep evet, bilmeyen diye bir şey yok. Her şeyi sıkı takip ediyoruz, teknoloji çağı, bilgi çağı falan. Şu anda zaten hani televizyon izliyorsun, işe gidiyorsun, bir de hayatında bilgisayar var, teknolojiler var. Yani sokakta hani rastladığım benim, bu teknolojiyle harmanlanmış insanlar. Yani her şeyi artık bir de cep telefonunda ya, dur dur çektim, kaydettim, öyle yaptım, bilmem ne falan, bir de keşke kullanmayı bitseler. <Gülüyor> ah kardeşim, şimdi sokakta şikayetim şu değil, ya, yani ünlüyüz, gezemiyoruz durumu değil ama devamlı fotoğraf çekme var. Yani bir merhaba değil bir şey. Ünlü artık çam ağacı. O yani insan değil. Gördün mü? Tamam geç buraya. E, ünlü gel buraya. Ünlü gel. <gülüyor> Dön böyle. kutar geçin yanına. Çay bir sene gel. Gül gül. Hayvan da canla geç böyle. <gülüyor> Bak abartıyorsam. Ya öyle kötü davrananlar var ki eminim. Ya on bin tane, on bin kare fotoğraf çektir bir alışveriş merkezinde. On bin birinciye de ki ya ne olur kusura bakma de gitti. Hemen, hemen yani değişiyor işin şekli. Sizi çok seviyoruz da, ya çektirmiyorum, Allah belanı verecekler. Ya sen ne malmışsın ya. Sen, seni gümrüğü yapanım ben. Ya, ya benim sakat, de torbalar bir alışveriş merkezinden çıkıyorum. Yürüyen merdivene binmiş bulundum. E sakatım ya, benim sakat benim, biliyorsunuz. Torbalar elimde böyle çıktım. Artık bir göründüğe girdim. Gidiyorum yani. Bir fotoğraf dedi. Ya dedim, ablacığım gidiyorum artık. Allah belanı versin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah Allah. Nasıl bir bıçak sırtı sevmek lan bu? Ama kırmak mümkün değil tabii ki de. Yani ortam varsa niye bir fotoğraf? Bir araya geliyoruz. Bak biri alıyor. En en bilim kurgu olan o ailede. Ver çekeyim yapıyor. Geç geçelim. Tufan sen de geç. Heh, geç öyle geç. Tamam. Heh. Tufan nasıl çekiliyor bu? <gülüyor> ya maşallah herkesin cebinde iki tane telefon var. Simitçinin iki bilek berisi var. Doz. <gülüyor> i̇ki tane bilek var. Şimdi ben Ayşun kocacılık yapmıyorum. hani bizim bilek berimiz, simitçinin bilek berisi değilim. Ben öyle deniyorum ama iki bilek beri nerede lazım olacak? Ben bu ne dedim ya? Biri iş için dedi ya. <gülüyor> ne oldu susamların durumu? <gülüyor> Hep kovalıyorsun. Bütün teknoloji sende. Teknoloji, ben de teknoloji çocuğum. yani. Ama işin teknik, hani bir işime yarayacak şekilde kullandım çocukluğumdan beri. Ya yani şimdi bilgisayar falan 80'li yılların başı geldi şimdi bilgisayar Biz kullandık o 48K bilgisayarlar hatırlıyorsun. O zamanlar şimdiki gibi başka amaçla kullanılmıyordu bilgisayar. Şimdi ne amaçla kullanıyorsun? Makine var, arama motorları var. Yani arama motoru zaten motor aramak için. Nerede <gülüyor> Hadi senin Erkekler zaten bilgisayarın tekerleri nasıl kullanabilirim, onun peşinde. <gülüyor> Biri odaya girdiği zaman bu sayfaları nasıl kapatıyor? <gülüyor> <İşte>, lazım olan... <gülüyor> İnsanlar internette en çok ne arıyormuş bizim millet biliyor musun? Yüzdelerine baktım, en çok aranan şeyleri ya iki harfli ya üç harit. <gülüyor> ha. Gerçi İngilizce bile ne kadar fazla dört harit çıkarabiliyor. <gülüyor> Ya daha fişe takıp ya bakalım ne oluyor? <gülüyor> ya onu niye bilgisayarda arıyorsun? Gir banyoya bak bak sabah. <gülüyor> Eskiden bilgisayar deyince bu gelmiyordu akla. Şimdi bu herkesin birbiriniyle birleştir, birleştiren yanı yoktu. Evde kapanıyordu bilgisayar dedi şuydu. Korkuyorduk bir kere önce. Çünkü öyle filmler vardı bilim kurgu filmleri. Robotlar dünyayı ele geçirecek, bilgisayarlar bizi ele geçirecek. Kalbim gibi ele geçireceği şey buymuş işte böyle. Böyle ağızdan salya. Bu telefonların sloganı şu, başın önüne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. <gülüyor> böyle insanlar var oğlum sloganında. Dinliyorum seni, hı <gülüyor> hı <gülüyor> Aktif dinleme diye bir şey uydurdular ya, Ne <gülüyor> hı yapıyorsun. O <Also> size <de> dinliyorum mesela. <gülüyor> tabii tabii. hı hı bu 68 yılındaki işte o Space Odyssey filminde ana bilgisayar vardı hatırlıyorsunuz? filmi hatırlıyorsunuz? Kübri filmi Hall diye bir bilgisayar böyle konuşuyoruz. sesler aktive oldum, ele geçirdim <gülüyor> ana bilgisayarım ben diye. Bizi korktuk bilgisayarda bir müddet. Sonra 70'ler, ler evlere kadar girecek kıvamda bizim memleketin de 80'lerde geldi. Aldı hemen bilgisayarlar, aldı 48K şu kadar. 48K ulan beni ele geçirecek o. Kendini de geçiremez oraya. Ama korkumuz vardı. Korkuyordum. Bilgisayar bir şahsiyet zannediyordum. Please bank yazınca Aa bana please dedi falan. <gülüyor> o korku vardı ama robotlar ele getirecek. Ulan benim şarja taktığım alet beni ne ele geçirecek? Robot, mutfak robotu mutfağı ele getirecek önce. <gülüyor> bir yandan havuçları parçalarken. Önce ev hanımını ele getirecek, sonra diğer odalara mı silah edilecek? Robot beni ele getirecek. Ben şarja takıyorum. Şarja dediğim, yani robotun 5 şarjı. Bir Elektriğe gideyim <gülüyor> <gülüyor> bazıları şarj diyor ya, robotu fişe takmak şarj oldu. <gülüyor> Ya bunları bunun için mi yaptılar ya? Robot işte adı o yani ele getirecek diye bir şey yok. Robert Boş'u düşünsene ilk mutfak robotunu yaparken buna mı düşündü? Das ist eine neue innovatioon. Herkes elde, getirecek. Das Fantastik eine fantastische Verlue. ne? Bir dakika aklıma bir şey geldi. İnsanların güvenini kaybetmekten ist. <gülüyor> Para kaybetmeyi yeğlerim. Was? Yeğlerim. <gülüyor> Robert Bosch'un bir şir lafı var ya, bir anda Yunus Emre oluyor o anların gibi. ''Vide holen bitte'' ''Eşvetü ennâ'' Serlamak mı yapıyorsun? <gülüyor> niyetin de niyetin. Teknoloji bizim hizmetimizde ama kendimizi bozmaya hani eğilimimiz olması lazım. Abla yapma vuracaklar bak oradan senin. He? Resmini alıyorum bir de. Fese koyacaksın, aynen Fese koyacaksın, alttaki kafaya koysan böyle. Da... <gülüyor> çek çek hadi, çek hadi. Tamam. Vurmayın dur, çeksin. <gülüyor> çek çek hadi dur sen, anlatırsın. <gülüyor> Çekebiliyorsun değil mi? <gülüyor> Allah çekelim, Allah kadar. <gülüyor> Çektin mi? Ulan kara kalem yapsan daha sökerdikerdin. <gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Diyorum ya sana bilmiyorlar. Bak ben Japonya'ya gittim sizin için. insanların teknolojiyle ilgisi nasıl diye. Abi Japonya'ya. Hani bizim çocukluğumuzdaki dedikodu 80'li yıllar Japonya'nın pik yaptığı zamanlar. Evde video yapıyorlar abi falan diyorlardı. Ya Japonya'ya geçtim 2010 yani 2010'da gittim. Hı. Abi senin hani nezül etmeyeceğin cep telefonları gençlerin elinde. Hiç öyle yani son teknolojiyi kovalayayım diye bir şey yok. İhtiyaç neyse o. Bu kadar telefonları herkes geziyor. Şafı olmadı. Sen ama böyle değilsin. Evli misin ben? Ver <gülüyor> çabuk. Aldığın anda moda geçiyor zaten. Hatta ki yeni zilecek mi ya? Ya alma! Alma! <gülüyor> ne yapacaksın telefonla ya? Ne yapıyorsun? Bütün özellikler olunca içinde ne oluyor? Al işte bak içinde fotoğraf makinesi var. Çekemiyorsun ki. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> hafıza dolu ya <gülüyor> Bahri bir dayını sil sonra hafıza dolu diye bana kızan oldu oğlum daha acayip ne de rastlanır? yani sokakta falan <gülüyor> sarılı çeydiyo fatura çektirelim mi? evet hadi <gülüyor> <gülüyor> makine yok daha <gülüyor> ben yemin ediyorum ya benim kapı olur mu ya abi çektirelim mi? hadi Kafa şu, uydudan çekerler diye düşünüyorum. Şey. Yani hep bir paranoya var ya, takip ediliyor muyuz? Yani. Çekerler abi Bir tane daha tatlı vardı, Allah'ım o neydi ya. Afyon'da film çekiyoruz. Termal bir otel. Termal otel bilirsiniz bile katlıcısı falan oluyor bir şey. Hani havuzu falan oluyor. Hani havuz ne kadar bile bok içindeyse o kadar faydalı. Hani <gülüyor> ne kadar pis, o kadar faydalı. <gülüyor> Pas içinde mesela iyi geliyor ama. <gülüyor> Kesinlikle de günahına girmeyeyim ben bir basit bir otelde ne yapayım yani doğruya doğru, ya doğru. bizde kalabalık bir ekibiz, hepimiz aynı standartta kalalım diye orada kaldık yani yapacak bir şey yok. Havuzun etrafında aslanlar var bazı pas içinde aslanlar. <gülüyor> demek ki bir şeye yiyin ya. dedik. Abi günde 40 saat çalışıyoruz, film çekiyoruz, yorgun argın otete gidiyoruz yani bir 5 dakika bu tesislende faydalanalım dedik, şeye girdik ne? Sauna. Sauna şimdi hep karikatür olarak zengin işidir yani. Öyle bir şey yok artık. Sa sauna dediğinden sıcak işte. Tahtı şakot duruyorsunuz böyle. <gülüyor> Ama bunu zenginlikle fakirlikle hala. Beş <gülüyor> temalde oturuyoruz. Dumanı asmışlar buvarı. Abi kapı açıldı evde telefon biri girdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak ya ne basıyorum. Belgesel çekiyor sanki. <gülüyor> bu tarz yılanlar aşağıya ya, Ne yapıyorsun dedim. Ne yapıyorsun dedim. Abilerin içinde fotoğraf. Dedim abicim yani insaf bir iki tane aktör arkadaşım var ya peştemanla oturuyoruz. Ne fotoğrafı dedim. Dedi ki biz sizi her halinize seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> dedim dur var 5 dakika bekle. <gülüyor> yani bu Bari bu halimizde de çıkmayalım. Yani. <gülüyor> Sevilmenin de böylesi. Dedim de herkes artık high-tech oldu. Herkesin dünyaya bağlantısı var yalnızca birbirimle değil. Tabi yani modern komedyen bu tip şeyleri hep böyle insanlığın aleyhine gibi anlatır. Efendim eskiden Gül'le mektuplar yazıyorduk birbirimize. Şimdi SMS'ler var. Ya önemli değil. Böyle önemli olan içerik. Yani kendini ifade edecek alanı o buldu. Ne yazıyorsan olsun tamam ya problem yok. Yani Twitter'da falan şimdi saçma sapan yazıyorsun ya Sevbek eğer sevbekse eğer sevmek. <gülüyor> <gülüyor> Herkes olmuş konfüçyüz. Adını söyleyemeyen bir tane aforizma patlatıyor. Mutluluk mutluluksa eğer mutluluktur <gülüyor> <gülüyor> Sağ 18 İstanbul en <gülüyor> Bir de kızıyorlar. Demin dedin ya sen ablacığım beğenim Facebook dedin değil mi? Facebook, Facebook'a koyacağım falan. Koy onu da koyamazsınız. <gülüyor> ya en son ne zaman bir fotoğraf albümüne baktın? Hatırla. <gülüyor> He? Ha? Beni de bir koyayım. <gülüyor> Biz desek edepsizlik oluyor. <gülüyor> Beni de koy. <gülüyor> Beni aralara bir yere koyamazsın. <gülüyor> Yeter da en alta koy böyle <gülüyor> Kaç arkadaşım var Facebook'ta? Çok değil mi? Ablacığım biraz işim var insanları güldürmem lazım <gülüyor> Sonra da sizi ağlatırım merak etme Şimdi... İzlede gelebilir miyim İstanbul'a? <gülüyor> Allah'ım yarabbim Neler var ya. Herkes Facebook'ta şurada burada binlerce fotoğraf çekiliyor. Her gün 150 tane fotoğraf çekiyorsun. Hatırla 90'ları. Çok değil ya 90'lar. Fotoğraf makineleri analogtu. 24 kalem var ya da 36. Sniper gibisin kanas yani. Çek. Buradan 24 tane yani öyle. Otoboku çekeyim Bahri Dayı'ya oturup gel çekeyim. Onu çekeyim, bunu çekeyim yok. Dolayısıyla bütün fotoğrafların bir edebi adabı var. Böyle duruyordun ayrıca. Çak çektin. Alsana hatıra. Ondan sonra 15 sene bak bu silimli de yazlıkta falan yapabıyordun. İşin şu Böyle bir dosyası. <gülüyor> Klasörde duruyorsun. Bu düğünde çekildi bu. E bakalım yok dosyada dursun. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman baktın bir fotoğraf albümüne? Facebook'taki arkadaşlık da o. Bin arkadaşım var. Hepsini ekledim. Bin arkadaşı olur mu lan bir insanın? Ya Ayıptır söylemesi benim Facebook'ta işte bir de duyuru sayfası var. Bir buçuk milyon arkadaşım var. Bir buçuk milyon arkadaşı olur mu lan insanın? Sinemaya gidelim dese yürüyüşler içeri alacağım. Yürüyelim bir gezelim şöyle ya. Olur mu? Bin arkadaşım var. Ya bir kavga kimse biri gelmez. <gülüyor> Abi demiyorlar. Unfollow. De <gülüyor> Samimiyetin dozu kim bilir ne? Hepsi benim arkadaşım. Yalnız onlara çok dikkat edin ha. Takip ediyorlar. Bir merkezde toplanıyor mu? Şu an dinleniyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Herkes dinliyor zaten. Ya, bir bankaya konuşuyorsun orada bile. Bankalar adam arıyor ya bizleri telefondan. Merhaba, paranız varmış. <gülüyor> <gülüyor> ya medet eder. Ya bırdı benim baram lazım değil mi? Banka arıyor ya. Alo, duydun? Paranız varmış. Getirin <gülüyor> ona. Getirin onu. Getirin onu. <gülüyor> bir de şey diyor. En uygululuk şirketler artık şu sisteme geçtik diyor. Can bir lastik. Konuşmamız size daha iyi hizmet verebilmek için kaygidi diyor. E sen bir de sen dinlememiştin iyi oldu benim. <gülüyor> niye kaydediliyor? Her şey bir yerde toplanıyor, parakarası da acayip. Festteki fotoğraflarım, internetlik şeylerim hep biriktiriliyor. Bile. Ama şimdi Allah aşkına... Paralayı da büyütmenin ne manası var? CIA Facebook'ta bir şeylere bakıyormuş. Şimdi bunun fesine CIA baksana. <gülüyor> İnsanlar da kendini önemsemeye bayılıyor. Abi Facebook'ta CIA benim şeye bakabilir ya. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Zeytin kurrusu ailende mandal yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafta ne yapıyorsun sen ya? Pentagon'da bunu konuşuyorlar. Cenk, nesilat, yevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv İzlediğiniz için Mahmut, <gülüyor> Mahmut from Kazlı Çeşme. <gülüyor> Barbeki in etli zeytinburnu, sure. In relationship, kezban. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin sen, nedir ne oluyor ya? Ama herkes çok mahlemini de koyuyor her yere, o çok acayip bir şey. Ben çok takip edemiyorum, kendi account'um adım. Ben girmiyorum, başkası giriyor da. Oraya girmeyince başkalarına da bakamıyorsun falan ya yani bilmiyorum ne oldu bittiğini. Duyduğumu, partileri koyuyorsun, eğlenceyi koyuyorsun, sonra bir yere iş başvurusunda seni oradan tarıyorlar. Yani ciddi bir işe gidiyorsun ya, insan kaynakları gittin, şurada master yaptım, böyle yaptım, dört yabancı değil. E bu ne fotoğraf? <gülüyor> <gülüyor> bir önceki. <gülüyor> Önceki çalıştığın yerin Personel müdürüyle ağzında düdük kafada böyle <gülüyor> Ama o şirket yemeğini biraz içmiştik <gülüyor> Her şeyi takip ediyorsun Her şeyi kovalıyorsun Dedim ya de, Japonya'da adam tuğla gibi telefonla geziyor Annesi de arıyor ama meşgine, bari bari bari, bari, bari, bari, bari, bari. Sen öyle değil ki her şeyi kullanayım Bu var mesela bu çıktı bunu alayım hemen ya Normal basmalı olmasın ya böyle <gülüyor> <gülüyor> Apple teknolojisi böyle diye ah, ah, ah. <gülüyor> Tabi teknoloji iyi. Eskiden mesela ah ne denir o telefonun üstünde bir yuvarlak var ve böyle döndürüyordun. Ahize. Ne denir ulan? Ahize değil mi? Chorist <gülüyor> <gülüyor> değil. <dedi. gülüyor> çocuğu kapatın fazla yakmasın. <gülüyor> Çocuk Joystick dedi telefonun üstündeki Bu nasıl bir telefon lan sizinki? <gülüyor> joystick Joy, zevk Stick, çubuk <gülüyor> Üzerinde zevk çubuğu olan bir telefon Enteresan Beni arayan var mı? <gülüyor> Hadi oğlum Şunu çocuğu hapşuranın yanına koydu <gülüyor> 3 ay sonra kurtuluruz. <gülüyor> ya eskiden şimdi hani diyoruz ya, bazen deniyoruz, deniyor ya şöyle Ya efendim, 15 sene, 10 sene, 15 sene evvel ne yapıyorduk ya bu aletler yokken? Oğlum, öyle ihtiyaçlar yoktu da onun için. Sen önce kıcından ihtiyaç uyduruyorsun, sonra ona ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Bu neden bu, bu ne? Buna ihtiyacın var mıydı ki? <gülüyor> şimdi hayatından çıkmaz oldun. Eskiden zahmetle böyle çeviriyordum. Ya şimdiki cep telefonları numarası kaç hane? 12 mi? 7 3 yok 4. 11 hane değil mi? 11. Başta 4 tane şifreirdik. Evet 7 11. Abi 11 numarayı o delikli şeyle çevirir hayal etsen. Dur ya Bahri abi'yi bir arayayım. Hadi hadi O arasın de ya. Ya vallahi bile ev yansa itfaiyeyi aramam ben. çok zahmetli değil mi? A da da, a da da da da da. Rahmetli Graner benim bulduğu şekilde duruyor. Hep onun başında çıkıyor. Ya şunu tuşlu bulsana kapatar. Bu daha kolay olamaz ki ya. ya tuşlu ya. Kim bir telefonum lan? Graham Bell. Ben en çok karısını merak ediyorum. Sabaha kadar o aletle uğraşırken <gülüyor> Alo, alo, alo, alo Karısı hiç şüphelenmiyor mu ya? Alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, <gülüyor> alo. Sabaha kadar alo, neydi ne bu? Anlamadım <gülüyor> Alo, alo. <gülüyor> bir de adam telefonu buldum, nasıl anlamış ki? <gülüyor> Başka kimse yok. <gülüyor> yani düşünsene abi, Graham Bell'si telefonu kurdu <gülüyor> Kim arayayım ya? <gülüyor> Bekleyin ki biri daha bulsun. <gülüyor> Ama şey de kötü değil mi? Allah. adam. Adamın nasıl morali bozar? Düşünsene telefonu bulan adamızın daha bulurken bak, <gülüyor> asil. <Ha, şimdi ya. gülüyor> Ulan kap buluyordum ya. Alo bulur mu senin ben? <gülüyor> tamam ben de, ben de ikinci yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ama karısı çok kıskanıyordu. Bak bu bilim adamların, bilim adamları böyle sabahlara kadar çalışan adamlar ya. Ben eşlerini merak ediyorum. Ne yapıyorlar diye. Ya. Bekar değil bu adamlar, baktı mahsuk übe diye. Ama yani sabah kadar onunla uğurluyormuş diyor ya. Alo, alo, alo, alo. Ben de ki, şu taktın karni. Kimle konuşuyorsun <sen? gülüyor> Ya karı daha yeni buldum. Kimle konuşuyorsun? <gülüyor> Yok işte bu kundum yani. Allah'ım yarabbim ya. Süper. Kadınlar da geçenler hiç bizim kitaplarının adları geçmiyor diye işte bu eşleri önemli. Macella'nın karısını anlatmıştım hatırlıyor musun? Macella kaçıncı yüzyılda? 1600 der mi? 17. yüzyıl mı? Tabii yok 15.590 ha? 16 değil mi? Ee... <gülüyor> 16. <gülüyor> Onu biliyorsun. Ezel'in bir sonraki bölümde ne olacağını diyor. Yani. Onu da vermiyorum. <gülüyor> Otisiye de bayılıyorum. 20 milyonluk İstanbul'da, Ankaralılar iyi dinleyin. 20 milyonluk İstanbul'da 6 kişi var, birbirinden intikam almaya çalışıyor. Ya yani bir dağılın başka hayatlara gidelim. <gülüyor> Senden intikam alacağım ben. Ben de senden alacağım. Bana sen, bak sen dost musun, düşman mısın? Biliyorum, ben öbür bölüm düşmanım. <gülüyor> sen, sen ben seni seviyorum. Demin seviyordun. Sen intikam aldın mı ben? Aldım mı alacağım? <gülüyor> sen al, benden alsana sen. Al. <gülüyor> ya 20 milyon lan İstanbul'un bir dağılın lan. Dönüp dolaşıp peşin bir araya geliyorlar. <gülüyor> bir araya geliyorlar alın intikamını, alacağım ama daha öbür sözü de alacağım. <gülüyor> devamlı karşıma çıkma bak, 20 milyon İstanbul intikaplı alırım. Oğlum biz dostuz, ne bileyim oğlum ben, ne <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Maceran'ın karısı 16. yok. Daha A'da bulunmamış. <gülüyor> Adam ne olduğu Bütün sefere çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Durduk yerde bu maymunla ne? Deniyor ya hani sır batıya giderek dünyanın yuvarlak olduğunu anladı. Yalan. Karısı öngörüyor bu meseleyi. Karıyla kavga ediyor bu. lan batıya doğru diyor. Karısı arkasından sesini sen Git git. Yine gerisin buraya geleceksin. <Gülüyor> Bunu söyle Bunu söylese başta anlasa daha doğrusu pardon. Da, o yolculuğa gerek kalmayacak. Kadınlar çok öngörülü. Yerçekimli Kanunu'nu kim bulmuştu mu Yerçekimli? Newton, Levton, Newton, Levton. Doğru. Geçen gün Yerçekimli'ni kim buldu dedim, Newton dedi bir tanesi. Yerçekimini, Yerçekimli'ni Newton bulmuş olabilir mi lan? Ya ondan önce her şey havada mıydı? <gülüyor> <gülüyor> buldu beni, denedim. Fizik <gülüyor> Kanunu'nu hani, öyle kütle, çekim falan onları, gerek uğraştıydı. Sonradan da zaten, sonra, kuantumla ortadan kalkmış bir şey yani. yani Bilinir bunlar şey almaya göre. <gülüyor> Ama mesela orada da Newton bulmamış gerçek bir kanunu. Charles Inglis bulur. Charles Inglis. O geçtiğimde git Charles Inglis'ti. <gülüyor> <Nusky>. İsim benzerliği. <gülüyor> o buluyor, adam buluyor. Ama böyle bir rahatsızlık falan geçiriyor falan. Hasta yatağında, ders ölümden dönüyor. Karısı falan başında, bu Isaac Newton falan bunu ziyarete geliyorlar. Karısı kaçırıyor ağzından ha Ne oldu işte yenge geçmiş olsun, iyi mi falan. İyi, Allah bizi çok korkuttu yani falan. <gülüyor> Ama ölümcül bir şey yok, bir şey yok. yok Ama yani anam çok korkuttu. Bizi. Bir de son zamanda beni yer çekiyor, yer çekiyor. <gülüyor> Yer mi çekiyor diyordu, dur ben bir alt kalem alayım. Özgür ağırlık falan bir şey diyordum. Yok işte yani ama korktuk yani çünkü bir sanatçı <gülüyor> ağırdır anam yani. İnsan sanatçı ağırdır mı? Tam küpte verdik mi peki bana? <gülüyor> Bütün detayı o karıdan araklamış. Çok önemli bu işler. Ama işte içinde zamanında o bulduklarında telefonu bulduğunda mesela adam hayatını atıyor deniyor. Şimdiki bilim adamları birazcık daha böyle ticari odaklanmadım. Telefonu bulurken denemiyor, 15 sene sen üzerinde deniyor. Sonra 15 sene sonra diyorsun ki, ''Aa ur yapıyormuş beyinde.'' ''Ee deneseydiniz nametuvarda de, onu, ne saldın buna?'' Telefonu elime verdin, kafa oldu bu kadar. <gülüyor> ''Telefon ur yapıyor mu?'' İşte, ya, yapıyor, <gülüyor> ''Yani yapıyorum, bak gör onu.'' demişti. Çok az beyin kalmış, geri kalan ur. <gülüyor> Bir de kendini yenleme, sırayı da yenlesene herkesi. <gülüyor> Ne? Beni seviyorsun. <gülüyor> Bir şiirle cevap vereceğim. <gülüyor> Mutlu aşk yoktur. <gülüyor> Herhalde takılacağım, desen de seveceksin. Takılmasan da sevmezsin ki. Böyle mağlube otursan burada ne seveceksin ben? Türlü şakalar yapacağız sende. <gülüyor> Liseden arkadaşım. Çünkü flörtümüz oldu sonra ayrıldık. Böyle bir şey, tatile gitmiştik beraber. Açık büfede tabağı böyle doldurunca tiksildi <gülüyor> Açık büfe bu, ne dolduruyorsun o Bir de böyle patateslerden istinat duvarı yapmış. <gülüyor> İyice doldurayım diye. O gün bugün ayrıldık. Yıllar sonra Migros'ta gördüm, gene doldurmuştum. <gülüyor> bu işte. Şimdiki adamlar daha ticari. Dedim ya üç ayda bir yeni bir şey çıkıyor falan, bu çıkıyor, bu çıkıyor falan. <gülüyor> Arkadaşım anlattı geçen gün, hani okuyamayınca böyle büyütme var ya telefonlarda. Ya prospektüs okurken artık o kadar kanıksamış ki, ilaç prospektüsü okuyor, büyütmeye çalışır. <gülüyor> Valla. Lan bunda her şey büyür mü? Ondan sonra yatak odasında kenara çekilip. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> böyle olur mu ya? Ama fark ettiniz mi? Bak eski eski aletlerin o eski analog dönemdeki aletlerin hissiyatıyla şimdiki aletlerin biraz narin. Yani eskiden telefonla böyle ağır şeyler konuşuyordun ha. Haftaya salıya kadar balı getirin çah kapatıyordun. Şimdi getirin balı! Müh! Müh! Hep böyle bir narin hareketler. Arabaların şeyi hatırlar, camur. hani şey var bir ışıkta denkliyorsun açsana camı bir dakika falan. <gülüyor> Bu hareket ne oldu? <gülüyor> Militer, jestler değişiyor. Belki 50 sene sonra böyle <gülüyor> narin narin insanlar olacağız. Bunlar ciddi kırılıyor. Camı aç kalmadı ya, camı Işık'ta böyle da üstüne gideceksin. Çünkü istemsiz bazıları hala yapıyor. Açsana camı bir dakika. Açsana camı kardeşim. Her şey gitti ama bu gene kaldı. Bu nostalji. Bunu yerine bir şey alamadım ha. Can hareketimizdir onlar. Dünyada yok. ...seninli de. <gülüyor> bu teknoloji Steve Jobs var ya patronları... ...onun buradaki kılları alırken bokmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan bokmuş işte. A, telefonu dedim ya bilgisayar şunu bunu... ...randımamla iş için kullananlar var. Böyle oynaşmak için kullanan var. Hani başına da bela geliyor. Tam bilmediğin için çok başına bela gelen var. Yani en basitinden bir telefonunda mesela adres defterini düzenliyorsun ya, orada mesela o karışıklıklarla yanlış adama mesaj gönderme falan ne fena bir şeydir, değil mi? Mesela kadın isimleri özellikle erkek ismine böyle bir harf eklediğin zaman bir, hani Sabri, Sabriye falan oluyor ya, hani bir şeyler döşeniyorsun, yazıyorsun, Sabri s s s a Sabri a Ben niye Sabri abiye seni arzuluyorum yazdım. <gülüyor> telefon rehberisinin hayatının çok önemli bir parçası öyle değil mi? Yani numara ezberleme diye bir şey kalmadı. Orada kayıtlı insan varsa yoksa yok. Bazıları böyle telefon rehberini bir anda komple kaybediyor ya bir aksilik oluyor. Evde böyle oturuyorlar. <gülüyor> Kimsem yok. Ya kimsen yok olur mu? Kim arayıp yap ben <gülüyor> O çok kötü bir anlıyor. Beklerse seni arasınlar diye. Tı tı Alo! Sanki ıssızla bulunmuş gibi sevineyim. Kimsin sen? Kaydedeyim seni. <gülüyor> ah ya canım bias. Erkeklerin numaraları vardır. Kadın isimleri erkek isimlerini paylaşırlar. <gülüyor> Ejilerle vardır. Kadri. <gülüyor> Artık kimse o. Gecenin bir saatinde pırrrr Kadri arıyor. Efe'ni açsana. Yok ya adam şu yavşan ya. <gülüyor> kadri arıyor. Biliyorsun içeri işte çiçeğimin herhalde ama orada Kadri görünüyor. Yok ki açmayacağım bırakalım aşkına ya. Kadın havanı yaktı. Açmayacağım ya ne bu saatte arıyor. Du <gülüyor> du. Şimdiden mesaj atmış. <gülüyor> e dur bakayım ne yazmış. Daha dur. Tenini arzulamam. <gülüyor> Onun için akıllıca bir fikir değil kadın erkek kaydetmek. Daha tehlikeli olabilir. Seni arzuluyorum falan filan. Yani tamam. Pınar yazsa bir derece. Kadri yazınca. Daha bir tehlikeli Bir şey mi <gülüyor> mı yaşandı yoksa bu kadar <gülüyor> Kınar mı? Eyvallah. Zaten hep biz insanlarda olan isimleri, hep zikrediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunda şaşıracaklar mı var? Sade kullanılan bir isim. Hayret, benim ismim içinde olan. Herhalde çıkacaklarınızı çıkacaklarınızı. Abide mi çıkacak. abidim, berabersiniz, evlisiniz? Hayret, yalnız mı geldim? Yani. Eyvallah. <gülüyor> ama böyle şeyler var değil mi? Beylerin başında sizin mi berabersiniz? <gülüyor> Oğlum ben de devamlı sizi eşlemek istiyorum sizlere çıkartıyorum. Neden nikahsız yaşıyorsunuz? <gülüyor> Muhafazı kendin her tarafımız vardı. <gülüyor> Nikahsızlar gelmesin. 24 yaşında azı gülmesin. Hapiş yaratma siktisi misin? Evde kim var? Eviniz siz var. Aa evlisiniz araya seni aldılar. <gülüyor> Annenle baba yok artık hakikaten mi? Ya maşallah ne kadar gençsiniz. Kız daha yaşta duruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmıyorum ya. Vay be ne güzel bu aile. Çok mutlu ettim. Çok hayranlık duyuyorum. Efendim? Elbette efendim ne demek? Kimin kızı güzel değil <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Bambaşka bir çok baya yani gerçekten maşallah çok genç Oğlunuz da var, yuvarlı. <gülüyor> Kardeşiniz, oğlunuz. Bütün aileyi tanıttınız, başarılar diliyorum size. <gülüyor> Şimdi bu İstanbul aileyle yarışacak olan Ankara'lı aileyiz. <gülüyor> abimiz genç bir abimiz, onun için bu telefon rehberi maceralarından tam yakalanacak bir adama benziyor. Ama çatkınlığı yoktur diyor. Yani. <gülüyor> Saçıya yap, bizde olmalı bir şeyler. Yakalanmam ki. Yapmam değil. Yakalamam. <gülüyor> Kamuflajla mı yapıyorsun bu işleri? <gülüyor> Komanda kıyafetiyle. <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Ava gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kelimenler <ne> anlamında. <gülüyor> Ama şu yanlış SMS meselesinin benim başıma geldi. yani 2 milyon dolarlık bir şakaya mal oluyordu az kalsın. Ya posta Haydar Dümeni'nin köşesi var <gülüyor> Yani böyle dünyanın en saçma sapan, galil böyle cins... Yani mizahçı bir kafayla yazılan şeyler. Hepim elbette hepimiz biliyoruz ki onlar gerçek cinsel sorunlar değil. Öyle cinsel sorun mu olurlar yani? Saçma sapan gülelim diye tasarlanmış şeyler. işte benim cinsel organım 77 santim diye dert mi oluyor? Street böyle dert mi oluyor? Pisedir. İşte ben apartmanda köpek besliyorum, köpeğimle ilişkim var. Aynı zamanda yöneticiyim. İşte hayvanı tosan bir türlü. Ya, yani ya, ekstra uyduruyorum ama yani... <gülüyor> Neredeyse bu boyutlarda hakikaten hiç kimseye, yalnız gülmece sağlayacak şeyler, dertler. Bu çok ilgimizi bizim, dedik ki, ya bunu kim yazıyor? Yani bunu Haydar Hoca'nın yazmadı kesin. Ama dedik bunu herhalde profesyonel bir komedyen yazıyor. E bunu da tanıyor olmamız lazım bizim. Çok merak sardık, aramızda gülüyoruz ağabeyimle. Birbirimize o günlerde, çok gündem gündemimizde diye, işte o bana bir tane Haydar Gümen şey, derdi gönderiyor SMS'te. Ben biliyorum, ben ona bir cevap yazıyorum, gönderiyorum. Birbirimizi devamlı böyle bir atıyoruz. İşte Haydar hocam benim derdim şu falan enter gidiyor. Ben ona aa gülüyorum Haydar hocam benim derdim. Bir noktadan sonra artık baştaki Haydar hocamı da attık. <gülüyor> yani böyle komik bir dert yazıp SMS'le gönderiyoruz. Gecenin saat 3 olmuş bilgisayar başında. Dur dur geldi aha güldüm ben yazdım gönderdim. Dur dur geldi. Joklu mesaj geldi mi? <gülüyor> Yok ya. Abi yok ya. Son kadar. Cevap dur dur. Eyvah. <gülüyor> Abi sen kalk onu. Gündüz görüştüğümüz emlakçı kadına yalnız. Köbe <gülüyor> nasıl ya Rabbi? Sabah oldu dördü, biz ayaklandık. <gülüyor> Dünyanın en komik cümlelerini, ben telaş yaptım, ne oldu dedim. Dur arayacağım ben seni, arayacağım. <gülüyor> çok, çok ciddi bir şey konuşuyoruz sanki. <gülüyor> ne yazdın peki, ne yazdın <gülüyor> diyorum. Ya Allah'tan yazdığı şey de pasif bir şey yani. Yani böyle saldırgan bir şey değil ya. Pasif bir şey yazdı. Yani. çok var bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dilim varmıyor söylemeye <gülüyor> ama Allah'tan pasif, yani mahkemede çıkıp da biz e, efendim orada sağlığında bir şey yoktu yani Benim zararım kendime be falan. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> bir harften dolayı Cem'e gönderiyorum diye. Cibik diye gitmiş. Allah'tan kılın anlayışlı işte bir kadınmış. Bir paragraf böyle gözüküyor, ya biz böyle yanlış olduğumu birbirimize gönderirken yapar anlıyorum, anlayışla karşılıyorum falan demiş kadın. Abinin ikinci mesajı. Peki evi kaç gibi görebilirsiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan demin jop diyordu, bir sürü anlatıyordu. Ne çabuk hemen elegana bağladın ya. İnanılır gibi değilim. <gülüyor> Çok fena. Hay ya Allah'ım yarabbim. Bu birbirimizle haberleşirken başımıza gelen. Geçmişten dedim ya, ya 15 sene önce bunlar yoktu, nasıl oluyordu? Ağabeyciğim, ihtiyacı kendimiz kıçımızdan uydurduk da ondan. Şimdi mesela bak, uçaklarda yasak telefonda görüşmek ama ya insanlar o kadar acayip ki ben yani gördüm, teker yere girdiği anda telefona çarptım. Ya bu kadar meraklı olma arkadaş, bak uçak geldi, <gülüyor> indik indik. <gülüyor> Yahu daha kulenin haberi yok. <gülüyor> Ne indiği ya? Ya sen aynı şirketin CEO'susun arkadaş. Alo, indi, indi, indi. Ya indi mutlaka. Böyle bir ihtiyaç var mı normalde? Yok. Düşünüyorum da atıyorum orta çağda falan. Bu bizim kendi uydurduğumuz ihtiyaç kızında bir ihtiyaç olsaydı nasıl bir haberleşme olurdu? Güvercinle haberleşiyorsun. 5000 tane güvercinle olması lazım. En az, asgari, omuzlar güvercin doku. <gülüyor> Yasıp gönderiyorlar ya işte. İkindiden sonra ev sultan orada bekliyorum. İletildi. Ondan sonra bekliyorsun ben. Kimsin? <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Abi geri zikâlıyorum, ben demirdim o arada. Yani. Yani orta çağda yok mu yine? Sakın şey diye düşünmeyin. Eydanımız da dalga geçiyor, salak var gibi oluyor diye. Yok mu yani, var mı? <gülüyor> sana ne harcıyorsun güvercin'in? Şimdi nasıl bir de kibirden kontrol istiyor? Orada da var mı? Güvercin var mı? Oğlum? Bayramı <gülüyor> kutlayacağım. Yani bayram kutlama meselesi bambaşka. Burada da öyle. Herkes şey anasına satayım, mani. Bayram gelir ellere, <gülüyor> dinlere. Eğer fena gelirsen bayram çekerdi. <gülüyor> ya, ya sen niyetçi misin? <gülüyor> Senin önünde tezgah tavşan mı var? Niye var? Ya niye bahni yazıyorsun kardeşim? Aç telefonu, Bayram kutlu olsun, iyi nice yıllar şudur iyi hayırlı kandiller, duyduyorum ben. Ne istiyorsun? Aç söyle. Derin derin derin derin derin derin derin Ay bana... Ne derin derin adammışsın sen derin yani bunu bir kere mesajını alıp da böyle şaşıran, sevinen aa Fahrettin abi bize bak mani yazmış. <gülüyor> Var mı? Otomatik bir şey. Yazıyorsun maniyi, send all hepsine bir. İşte güvercin dönemi olaydı. Düşünsene on bin güvercin kaldırıyorsun <gülüyor> Kuşlar filmi gibi. <gülüyor> ne oluyor lan ya bayram şeyi de. <gülüyor> o zamanlar öyle bir kıza ihtiyaç yoktu demek. Çünkü düşünsene hatırlıyorsun. Elçiler gönderiliyormuş. Ben düşünüyorum eskiden bir dönemin savaşlar dönemi olmasının sebebi bu elçi meselesi. Oğlum adam altı aylık yoldan geldi. <gülüyor> İçerik. Bilmem ne kralın elçisi geldi. Çağırın gelsin o <gülüyor> <gülüyor> Ne dedi kral? Kral. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bu elçiye zeval olmaz lafı oradan bulunmuş. Çünkü hatırlamıyor ki. Yanlışlıkla kalaylayacak Kural vallaha dedi ki anasını affet <gülüyor> Ne diyorsun lan? Elçiye zeval olmaz ben. <gülüyor> mı söylüyorum ben. Kelleyi kesip gönderiyorlar. Nasıl bir mesajsa bu geri geliyor kendi Daha mesajın tamamı download olmamış diye. <gülüyor> Transilvanya'ya gönderiyorsun adam kaza oturdu geri gönderilirci mesaj ama ne dedi bilmiyorum attachment'ı açmadık daha. <gülüyor> <gülüyor> bu daha bir şey değil neler ne teknolojiler çıkacak kim bilir zaten millet de teknolojiye doymuyor doymuyor bir de bazılarının birbirinle iletişim et de yetmiyor bazıları mesela bazılar evrene gönderiyor anlıyor musun? <gülüyor> Kuantumcular var, <Mesajılar> evrene gönderiyor. hep <gülüyor> bedava. En... Allah ne çeşit insanlar var? Kuantum diye bir şey çıkardılar çıkardılar. Dedi. Kuantum diye bir şey var zaten. Aç kitabını da oku. Kabası bu kadar. Kuantum <gülüyor> konusunu biliyorsun. En çok bu iş bir kimse Stephen Hawking biliyorsun. Kuantum yani, <gülüyor> faydası olsa yazık onu yürütürüm. <gülüyor> Ama kuantumu şey zanneden Hani Evrene gönderiyorum, pozitif. Hep de parayla ilgili. 1500 lira hayalini kurdum, kurdum. O hayalimi, evrene aktarıyorum. Zap geliyor bana. Al zap gelene. Evet. <gülüyor> Bir işe gireyim, bir çalışayım. Yok! Kuantum, enerji. Bütün o negatif enerjiyi atıyorsun. Bir işe girip çalışıyor musun? Yok! Paraya odaklan. Hep para istiyor insanlar. Vardır burada şimdi kuantum? Ank Ankara'da yoktur. Vardır da kuantumcular söylemez. Ha, Migros'tan aldığın kitaplar. Fuantum diyor, elektron bilmezsin, elektron bilmezsin, proton anlamazsın, madde nedir bilmezsin, kara delikli anlamıyorsun, evren, zaman, düzlem, bükülme, süpernova, tırt, evrene gönder <gülüyor> Bak mikrostan aldı iştamı marka arkamını alayım, <gülüyor> kuru nane, şey var mı bize nişasta yok, a aksikris kitabı, <gülüyor> dur şurada evrene mesaj göndereyim, nerede oturuyordu, boyun mu Barbaris'te, <gülüyor> evrene mesaj, <gülüyor> aramızda, abi evrede ne gönderiyorsun ya? Şu mistik işlerle uğraşanlara atalım. Bunun bir de muhafazakar versiyonu var kanallarda var ya. Yüzünü unla beyazlatmış adamlar oluyor böyle. Yani. Devamlı konu cüzdan bulmak yerden. Yerde cüzdan buldu. Onu sahibine götürün. Ya hayat cüzdandan mı ibaret ya devamlı? Devamlı para bulup sahibine götürün. Ya biz bulunca yiyor muyuz yani? Tamam cüzdan mı? <gülüyor> para buldun mu? Onu sahibine götür yavrum. <gülüyor> Yok yiyelim ne? Tabi sahibine ne var? Bunda şaşıracak ne var yani? Çek yatın altına 5000 lira saklayan adam sonra Allah çarptı onu. Kuantumcular da 1500 gelsin, 7 gelsin. Mesajımız göndereyim gelsin. Ha iyi. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ama yani, Nerede durduğuna, evren her şeyde nerede durduğuna hiç bakmıyor musun? Bak, bizim gezegen, kütleyi düşün, devede kulak yani Güneş sisteminde. Güneş sisteminde milyarlarca var. O milyarlarca olan bir gaz bulutu gibi, ondan 10 on milyar tane var. Arada boşluklar var, genleşmeler var. Yani maddenin tamamı %1 tutuyor, 99'u yine bir boşluk falan filan. Koca evren devrem dönüyor böyle. Bahri abiye 3500. Hoca evren dönerken abahri ya Allah'ım ya Rabbim ya siz bisticler yok musunuz? Bir ara verelim biraz bahri. Reklamlarda şimdi devamlı çocuk kullanıyorlar ya koca koca toplu konut satıyorlar, çocuk anlatıyor. Allah Allah Allah, babamızı alır. Ulan kırk taksit, babanın beli bükülmüş. Al <gülüyor> onu <gülüyor> el el. Allah Allah. Eskiden reklamlarda çocuklar bonibon istiyordu, çikolata istiyordu. Şimdi ev alıyor kırk taksitle. Sana ne yapar be baba sen Toyota gibi adam mısın ya? <gülüyor> ben de biraz arabalarla ilgiliyim ya. Toyota gibi adam deyince ben böyle buruluyorum. <gülüyor> Toyota gibi adam. Olsun be, babadır dedi. gibi. <gülüyor> Nasılsınız? dostlar nerede? Bir daha göreyim onları. Ankara'dan gönder. Eyvah. Nasıl geyişler? iyi mi? İdare eder değil mi? Güzel. Düzelcek be. Heyecanlı iş yani. Kusura bakmayın yani. Bu kadar oluyor. Tek başına. Şimdi kuliste birazcık konuştuk. Kıymetli misafirlerimle. Alın çok iyisin. Düzelcek. Tıraş yapma dediler. Paparlarsın <gülüyor> dediler. Ama seyircinin acımasız olduğu bir şey. Ama yani dramatik de bir hikayem yok ki anlatıp kendimi sevimli göstereyim. Hani eskiden fakirlik şöyle. Çünkü o yetenek yarışmalarında öyle oluyor Yapıyor Michael'ını. Finale kaldın mı diyor. Yok kalmadın diyorlar. abinin benim babam öyle biliyor musun? <gülüyor> Oradan bağlıyorlar. Bizim öyle bir hikaye de yok aslında Hiç dramatik hikaye yok. Var ya mı sizin hani meşhurlarla ilgili genelde öyle hikayeler çıkar. Tarkan'ın kuzeni inşaatla çalışıyormuş yazık falan. Tövbeler olsun ya Bir de hani o magazin programlarında önce kapıyı kapatıyorlar ya böyle. Babasına bakmayan türkücü kim? Ne bileyim ben kim? Tövbe ya Kenan Doğulu abisine bakmıyor. Ozan Doğulu lan abisi. Nasıl bakmıyor? O da aynı parayı kazanıyor. Değil mi? Tarkan kuzenine bakmıyor. Ne yapacaktı? İnşaatta çalışıyormuş kuzenin. Ne yapsın Tarkan? Single mi çıkarsın olayı? <gülüyor> i̇şte malayla geldim. Gelirken... <gülüyor> <gülüyor> meşhur oldu mu? Bütün akrabaları bayıldır etmen lazım. Yani meşhur olunca şey mi yapacağız? Akrabaları dizip halanın ne olur? Sen baleye yazıl, sen klasik <gülüyor> Sen single çıkar, sen müzikal yap. Ne? Allah Allah. Bizim üç kardeşiz, onlardan da böyle bir şey duymadım şimdiye kadar bir olay çıkarmadılar. <gülüyor> Abisine bakmıyor bana. Orada hocadan izliyor. Onunla dramatik hikayem var ama, biliyor musun? Abim duydum, yaptığım işi şey herhalde şaşırıyordur biraz. Çünkü çocukken çok üstüme geliyordu. Güldürme belirgeyi, güldürme aptal <gülüyor> araçlarım. <gülüyor> Hah, hadi bakalım kardeşim. Valla öyle diyorum. Beş yaşlar aramızda. Şimdi o akranları birazcık daha önce yetişkin oldular, sinemaya, tiyatroya falan gidiyorlar, beni götürmüyorlar. Arkadaşlar da beni çok seviyor, ben öyle zannediyorum. Ya beni çok seviyorlar, beni de aranıza katın falan, hayır gelme, güldürüyorsun milleti. Ya tamam işte beni seviyorlar. Ya kenara çekti, çok önemli adam. Bir gün kenara çekip şey dedi, abdalar hep onlar seni sevmiyor, gülmeyi seviyor, gülmeyi. <gülüyor> İnsanlar beni seviyor, gülmeyi seviyor onu sayılırdı ama ama yani herkese beni sevsin diye bir şey yok tabi ama gülmeyi sevmek bence yeterlidir yani. Ben de gülmeyi seviyorum. Burada da yetenek kadar gülüyorum zaten. Yani dramatik hikayem bu. İlk işim de aslında dramatiktir. Şimdi dramatik gelme olmayınca kötü oluyor. Bir dost meclisinde bir gün herkes çocukluğumu anlatıyordu. İşte çocukken benim yok öyle çok hani hardcore böyle hani susat bir pazarda falan. Sattık da zevkine yani çok zengindik. Baktık herkes susatıyor satıyor pazarda. Ben de deneyebilir miyim? Falan <gülüyor> pazarda susattım. Sokakta oynadım. Çelik çomak, çivimeli, çamurda falan. Ama işte böyle bazısının böyle hikayesi yok, çok zor durumda kalıyor dost meclisinde. Bir arkadaşlarla oturmuştuk, herkes çocukluğunu anlatıyor. Ben işte bir dakika önünde köfte ekmek satmıştım oğlum bir kere falan, öbürü diyor sattım pazarda. Buz gibi doğuk tutan içe, falan. Şunlar bunlar anlatılıyor. Bir tane abi şey dedi, ya asıl bende bir hikaye var, hepimiz kulak kesildik. Ya çocuğuz, <gülüyor> büyük halanın evindeyiz. Büyük halanın evindeyiz zaten sıçtı, hani işte iş yalıya gitti. <gülüyor> o sokak hayatımdan sıyırıldım. Ya Büyük Hala'nın evindeyiz. Kuzinler de var benimle beraber. Kuzin. <gülüyor> büyük evden gitti. Onun yokluğunu fırsat bilip onun mentol ve sigaralarından birer tane içtik. <gülüyor> Anıya bak. Büyük bizi bir yakaladı kardeşim. Dedi ki bize, bu hafta size havuz yok. <gülüyor> Bizim o bütün o... <gülüyor> ...bütün o kitle böyle bu Beyaz Türk hikayeye böyle baktım. <gülüyor> havuz yok ha, ha. <gülüyor> Ben yaptım. Küçükten öyle bir iş. Baskül göndermişlerdi Almanya'dan. Almanya'dan baskül gönderdi teyzem. E ev tipi bir şey tartılmak için sene 78, bak kaç olmuş? 33 sene önce. İlk mesleğim olur, adam tartmak. Hala da değişmedi. hala adam tartıyor. Baskül'ü aldım, evin önünde gittim, herkesi tarttım, mahallede, herkesi. O zamanlarda reklam kafam hala varmış, bak bir var. tuval. Hala beni. Yani, o zamandan bu zamana hala varmış. Abi kampanyam şu. Tartılmak bir lira herkes bir lira 100 kilonun üzerine iki buçuk lira. <gülüyor> <gülüyor> Kafaya bak. Hani bana <gülüyor> yıpranma payı yani 100 kilo terazi bozuyor ya. <gülüyor> ya. Çok çok çıktın ya iki buçuk lira beraber. Bütün mahalle tartıldı oğlum, herkes çoluk çocuk çocuk anne anne bir lira sonra tartılacağım 105 lira para kazandım bak o günün parası 78 105 lira. Ya biç komik 60 kuruş falan. Yani çocuk için servet diyoruz falan. Böyle 105 lira. Abi çok mutluyum. Bir torba param var. Ertesi gün işe başlayacağım ikinci günüm. Baskülün yanına geldim. Yok. Bu almış. Abi, <gülüyor> Abi mi almış terazi. Onun için perşembeleri de burada çıkabilir dikkat edin. <gülüyor> Arkadaş. Git. Daha merkezi bir yere götürmüş, bir de daha çok para kazanacağım hesabına. Ya bir kişi tartılmamış, bir kişi ya. 105 lira kazandı, onun kazandığı para sıfır. O günden beri aynı oranda devam ettik yani. <gülüyor> Tek sever Biraz sıkıntısı var tabii. Adam düşünsene Google'a ismini yazıyor, Can Yılmaz. Did you mean Can Yılmaz <gülüyor> Yılmaz abisine bakmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet kuşu mu lan benim abim bakacağım lan? Bir şibar gücü var. Parayla ilgili espri yaptığım bir problem maddiyatlarıyla. Çünkü uyarı aldım biliyor musun? Çok parayla ilgili espri yapıyorsun. Ama parayla ilgili espri yaptığında millet bana yapıyor. Abimi aramışlar bir keresinde. Biz de yani öyle prestij müzik değiliz anladın mı? Abim benim işlerime bakıyor falan. Anladın yani, yani, mı? Hani, hani, ben kiraz meslemede gönderiyorum Cem'e, bana öyle bir şey <gülüyor> Bir yerden abimin numarasını bulmuş bir şey demiş. Abi selamlar, ee Cem abi ne kadar? <gülüyor> ne kadar mı? 95 kilo ne demek ne kadar? ile <gülüyor> ilgili espri yapılmayacak bir ortamda buldum. Çok zenginler vardı bir kitle, böyle bazen özel geceler yapılıyor ya. Rami Koç Müzesi'nin 10. yılı, çok zenginler var ama. Acayip, ben de kitle çok böyle hani ekonomik olarak iyi durumda diye Rolex bir saatim vardı, cebime koydum saatime. Yani esprim şuydu, çıkacağım, bir iki konuşacağım. Aa, kitle bu, o zaman Rolex'e takabilirim diyecektim. Abi anlattım 5 dakika sonra Rahmi Bey bana hediye Rolex verdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim Rolex cebimde kaldı. Ben çıkarıp da bende var diyemeydik. <gülüyor> Kısma <Kesin gülüyor> tamam. Ama acayip bir kitleydi ha. Çekiliş falan yaptılar, birbirlerine televizyon hediye edilen. Yani. Plazma, loteri yaptılar böyle. Plazma TV'yi kazanan Aydın Doğan. <gülüyor> ben dedim ki, durun dedim onun televizyonu var. <gülüyor> çok zenginlerdi, çok. Ben orada parayla ilgili ne şaka yapacaksın? Yapsan diyecek dedi, ay yazık bakir ya <gülüyor> Bu işin parası iyi tabi ama işini severek yapmak en önemlisi. Ben yani işini severek yapan adam hayranıyım yani. Hakikaten ben de severek yapıyorum doğrusu. Zor ama severek yapmak. İçinde bir gram olduğu zaman bize eğlenmiyor, hemen fark ediyor. Böyle dedektör var millette böyle, şimdi de enişte, şimdi <gülüyor> işleri tabii çoğunlukla hani daha meslek sahibi insanlarsınız, bizim gibi değil. Çok yani sizlerin mesleklerine benzeşmediği için bazı böyle algıda tuhaf durumlar oluyor. Hiç çalışmadığını zanneden var, o ne ki falan diyen var. İki saat burada konuşuyor götürüyor falan, e yani tamam da e sen de pek çalışmıyorsun aslında. 95 yani işler çok çalışılan yerler değil benim kanaatim. Yani dokuz, hani o, o çalışma yöntemini, kendi işimi oranlasam benim burada iki fıkır anlatmam gerekiyor. Böyle. <gülüyor> Çünkü sen 9'da işe başlıyorsun, sabah geliyorsan, günaydın. Rahmet <gülüyor> Bey, kahve alabilir miyim? Hah, kahvemi alayım, güzel. Bilgisayar başına geçeyim, sudoku oynayayım. <gülüyor> Soliter açayım, şeyleri, kartları falan filan. Ay bugün ne yapıyoruz falan, yalandan bir toplantı bir araya geliyorsun. Ne yapalım bugünler ne yapalım, ne yapalım Ne bilmiyorum falan diye. Ondan sonra öğle yemeği geliyor zaten, biraz öğle yemeği. Ay hazmetsin, Navek Bey'i bir soda alabilir miyim Bana falan filan. Öğleden sonra bir toplantı daha ne yapalım, bugün ne yapacaktık gerçekten falan. Akşam servisleri bilip beni, evlere dağılıyorsun. Beş kişiyi bir fotokopi çektiren gördüm ben. Eskiden kamuda hani çok böyle Torbinde işe alınma, hiç yatma falan vardı ya. Sonra baktım ki özel sektörde de var gizli işsizlik. Yani bir firmada bir sürü ünvanlı insan var. İş yapan yok. Bölge müdürü var, kıl var, yuhum var, koordinatör diye. Nasıl var mesela koordinatör? Hmm. O ne? Yani iş yapmayanları koordine eden adam. <gülüyor> sen kahve iç, sen su al. Sen önün arkalı fotokopi çektirilmiş gibi ya. Ben yemekteyim. Var mı mesela 9 -5. Siz ne iş yapıyorsunuz abici? Serbest. serbest meslek. Serbest <gülüyor> <Aa, gülüyor> En bayıldığım o. Benim de maliyetim öyle gözüküyor, serbest meslek. Ama öyle işte serbest değil o kadar. Yani mesela 9'da çık diyece, öyle yok. Çıkasım yok var mı yok? <gülüyor> serbest değil. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? En Başta konuşan her. Evet. Bilgisayar serbest. Bilgisayar <gülüyor> serbest. Teken çiğdem. Teken. Ya şu spam denilen bir şey var bir site ekranında birden çıkıyor. Enis Güven falan. Onu bilerek mi seçip mi gönderiyorlar o kişileri? <gülüyor> Abim bir kere sinir oldu ya. <gülüyor> bir şey doğruyor. ya Yeter lan yani adımı kim verdi benim ya. <gülüyor> Biraz üstüne gideyim. <gülüyor> güzel işleriniz vardır mutlaka da. Ünvanlar dedim ya. müdür var mesela. Müdür. Hmm. Hiçbir şey yapmayanların en iş yapmayan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de 5 milyon tane başkan, 10 milyon tane başkan yardımcısı var. Biliyor musun? Ünvan çok güzel. Ünvan süslü oldu mu korkma. Bak mesela 80'li yılların sonunda bütün böyle türkülere, şarkılara mesela mal olmuş bir meslek vardır, çöpçü. Mesela ne var bunda kötü? Onu temizlik teknisyenine çevirdiler. Temizlik teknisyeni. <gülüyor> Çöpü al, dur dakika abi. Önce bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onların en acayibi CEO'dur. CEO. O artık uçakta, <gülüyor> kıtalar arası, yukarıda köleler çalışsın arası. <gülüyor> bir tane CEO var meşhur, dünya çapında, otomotiv sektöründe bilir misiniz? Carlos var mı kimse otomotiv sektöründe? Otomotiv sektöründe olan... Ben varım evet, ama yani... <gülüyor> Var mı? Carlos diye bir vardı, neydi? Carlos, çok meşhur... Yani hem... ...Nissan'ın CEO'su hem Renault'un mu ne öyle bir şey. Değil mi? <gülüyor> Otomotiv sektöründe dingil bölümünde... bilmiyor <gülüyor> musun? Ya Carlos... Carlos on mu ne öyle bir şey adı? He? He? Google'a bakacağım. Carlos, Carlos biliyorum adını. Öyle Orta Doğu'lu Ya da Arjantin'di mi lan? Abi adam hem Nissan'ın hem Renault'un CEO'su. Nissan'a gidip diyor ki, hach yapılıyor yapıldı diyor, öbür tarafa koy götüre devam ver. <gülüyor> bir ona haber veriyor, bir ona. Ne kurulansın? CEO. Otomatik sektöründe. <gülüyor> Bu Toyotaları geri çağırdılar ya, onu soracaktım sana. Fren sisteminde sorun var diye. Peki Toyota gibi adamları da çağırdılar mı? <gülüyor> abi anneni aradı. <gülüyor> <gülüyor> Geri çağırıyorlar abi. <gülüyor> Oğlum bir yaşa Kemal'e edeyim nasıl <gülüyor> Fren sisteminde sorun varmış. Ulan ben de duruyordum nerede duracağımı bilemiyorum. <gülüyor> 95 5 işler hakikaten öyle. Ben işinizi aşağılamıyorum ama bir de yani en fenası da mesela staj diye bir şey var. O çok acayip tuzak. Staj yapıyorum. Staj yapar lafı bilmiyorum. Ben de yaptım da, bize staj yaptıranlar bazen köle gibi çalıştıyor, çok fena. Staj. E para? E staj. <gülüyor> e çalışıyorum ben, manyak mısın sen? Ama biz sizi deniyoruz. Tamam da ver bana 5 bin lirayı da ben seni deneyeyim. Çok kurnaz ya değil mi ya staj? Ne güzel vallahi be. E ne de ne de? E ne yapacağım ben şimdi? Üşay bitti evet, hadi staj bitti. Şimdi bunu deneyeceğim. <gülüyor> Bu bitti, sonra bunu, sonra bunu. Adam biter mi lan öyle? Biz ne olacağız? Sıstıcın yap evde otur Ne hacı? İşini severek yapan adam oldu mu? Bunları derd tabii. Mesela ben bir tane hemsel hatırlıyorum. İşini severek yapmakla ilgili. Ne kadar tuhaf iş de olsa adam çok acayipti. Baba oğul. Afyon'da film çekiyoruz. Seyyar bir tuvalet lazım oldu bize. Çünkü dağlık, bayılıp bir yerdeyiz. Eski çağlar Marok filmini çekiyoruz. Dedik ki tuvalet ihtiyacı var. Tamam, Kürd'le geziyoruz ama orularda saçamayız yani. Hani bir seyyar bir tuvalet gelsin. Arkadaş bir tuvalet geldi, sıfır bir otobüs falan, Ciro gibi içinde Eros Ramazan çalıyor alıyor falan. Castanera, Mangiare, Playstation var, Sky Light, magazinler var. Tuvalet ya, suç mu İki tane şezlong aldılar. Baba o gözlükleri taktılar böyle. Ya filmi biz çekiyoruz, artı falan onlar böyle. Daha dedi. Ama Allah özledi. Takdir ettik yani. Dedi ki maalesef adam bak ya. Yani, ne güzel bir işti yani. Bu işte uğraşıyorlar ve ne kadar ciddi alıyorlar ki? Melede biz dedi çok dedi. Yani bu günlere baktığınız zaman Tarkan bizde, Kenan Doğulu bizde. <gülüyor> <gülüyor> Adamı bak ya mesele öyle bakıyor. Hani kebapçılarda da gittiği zaman fotoğrafları konur ya. <gülüyor> Eşyeyi <İçeri> giriyorsun, harika. <gülüyor> Bir reklam düşündüm onun için isim de buldum Kaka Büs diye. <gülüyor> Düşünün reklamını. Bir artes misiniz? daha da ya da Filipin mi çekiyorsunuz? Peki nereye sıçıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan geliyor ve tan tan tan tan tan tan tan sentektor yaparak buradıs geliyor. <gülüyor> tamam, <Tarkan>. kenar doğdu. <gülüyor> Kaka Büs işte şimdi sonuçlanırsa. <gülüyor> nasıl özeniyor biliyor musun? <gülüyor> i̇şini sevmek bu işte. Anne, halbuki sorsan işler nasıl, bokta. <gülüyor> <gülüyor> bu işini severek yapmayanlara bir derstir diye düşündüm. Vallahi de bilirlerdi. <gülüyor> Kim var mesela işini severek yapanlara başka örnek? Bu büyük marketlerde değil, kasadaki kızlar. Allah'ım bu ne sevgi. <gülüyor> Hatırlıyorsun o tipleri. Kasada duran kızlara girdin beş numarada kasa tüp tüp tüp tüp bir de böyle bolca aldıysan o zaman nasıl sevgi besliyorsa hadi beslen tüp <gülüyor> diye de sıçamayın <gülüyor> beş tane ne tane tüp tüp Hadi bakalım. Taksit yapıyor muyuz? Orada vurucu lafı söylersen bitti. Tek çekim. <gülüyor> Bu halinde sen buralarına yaptıranlar var ya, barkod. Sıra çocuklar var, enseye barkod yaptırıyor falan. Bir gün onu bir Rus'ta okutmak istiyorum. <gülüyor> Çok güzel diken değil mi bak ya? Tursi. <gülüyor> Afrat Afrebe, benim çizgim 76. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu işe girmeden önce benim karikatür çizdiğim biliyorsunuz. Ondan önce de otelcilikte çalıştım ben. Otel alemini hani müşteri olarak ücretsiz şekilde var mı? Var mı kimse otelcilik, hizmet sektöründe çalışan, servis bana, ha? Şu an Gemicilik ilgili bir şey mi sordun? Two good days! Uşaklar siyah siyah! Two good <gülüyor> bir bölgeni mi? Bodrum'da bir yerde mi? Ha, orada mı çalışıyorsunuz? Şu anda orada kim çalışıyor? <gülüyor> Turizm sektörü, ah yavrum benim. 80'li yılların ortasında turizm sektörü patlayacak diye bize gazı verdiler. Kızı, turizm patlayacak, kalifiye elemana ihtiyaç var falan diye. Şimdi nasıl filmlerden etkilebilir bazı mesleklere meyil ediyorsun. Mesela Amerikan böyle mahkeme sahnelerini izliyorsun Amerikan filmlerinde, avukat olacağım diyorsun. Çünkü böyle bir karşılığı yok bizim memlekette. Sayın Yargıç, bu görmüş olduğunuz adam falan filane afra dafra itiraz ediyorum, reddedildi ama öyle diyorsunuz ama jüri falan. Halbuki bizde o kadar havalı bir başlık var bize. <gülüyor> Kendinden içeri çağırıyor <gülüyor> biz, biz de avukat dedi, dosya git, git git git git, dosya gel gel gel gel. Bunu yazık Amerikan filminiz yani kızlar elim akbil olacağım zannediyor. <gülüyor> elim akbil, geleceğim buruk bakütesine. Elim akbil. <gülüyor> sen avukat mısın? Hakikaten mi? Evetim. Ha Senin itiraz ediyorum. Var mı bizim vakyemelerden? Nereye itiraz ediyorsun ya? Yani? <gülüyor> i̇tiraz ediyorum. Kimce <Kimsin> lan sen? Bak <gülüyor> ben de Amerikan filminden çıktım. <gülüyor> Objection, objection, deme, şey deme, objection, diye. objection, rejected, objection, overruled, sustained. <gülüyor> Bizim mahkemede bunları şöyle deli diye alsınlar. <gülüyor> İtiraz ediyorum. Allah Allah. <gülüyor> yani sesini duyurman için ben dosyanın üzerine çıkıp konuşman lazım. Çünkü dosya bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne üzerinde senin uzmanlığın kardeşim? Banka finans. Banka finans. <gülüyor> Allah Allah. Bu bankalar bizim niye arıyor? <gülüyor> Onu mesela itiraz edebilir miyiz ona? <gülüyor> Vallahi ya niye arıyor ki? Demin anlattım yani. Paranız varmış bize getirin. getirdim. sen ya? Getir bay ne bay ne getirdim. Sen <gülüyor> nasıl işler Bunlar tabii ki örkenli meslekler, avukatlar falan. Ama turizm sektöründe de biz de bir filme daldık aldandık. Kokteyl kuru Cruise kokteği yapıyor, böyle atıyor, <gülüyor> kadınlara ikram ediyor. Bu kokteğin Orgazm falan <gülüyor> Ondan sonra o zamanın Tan Gazetesi'ni hatırlıyorum. Türk erkeklerini gazoz gibi içen turistler falan hep bizi kandırdılar. Kan Türk erkekliğine bay diyor, bay diyor. <gülüyor> sonra, sonra bizim turizm sektöründe olmamız lazım diye düşündüm. Çocuk kafası işte. Girdim çalıştım, okudum. 16, 15, 16 yaşlarında staj yaptım bir otelde. Otel çok bambaşka bir dünyadır biliyorsun. Yani acayip bir dünyadır yani. İnsanların yani müşteriyle bu kadar mahrem ilişkili olan enter yerler vardır. Yani otel. Çünkü adam odasına giriyorsun, çıkıyorsun falan. Hani vardır ya odanın dışında housekeeping. O şu demek yani toparına giriyorum ben. <gülüyor> housekeeping. Ya adam içeride İngilizce bilmiyorsan? Housekeeping. <gülüyor> <gülüyor> House ev. <-giving!" gülüyor> <gülüyor> Ben otel değil, bana ne? Out giving... ...trank diye girersin, böyle daha çocuk Çocuktuk, yapıyorduk öyle. Out giving tak, hemen giriyorduk. Müşteri olarak da tabii çok otellerde kaldık. Ama yani orada çalışmış olmanın çok faydasını gördüm. Mesela servis elemanına iyi davranmam gerektiğini... ...yani yediğinden emin olmak istiyorsan... <gülüyor> Kıbar olacaksın. Bize diyorlardı ki Garson mu olacaksınız bu okulda okuyorsunuz? lan? Keşke garson olabilsem. Garson zor. Yani lohurt gibi gelir böyle tak falan şeyler. Sana böyle süslü süslü geliyor ya tabaklar onların nasıl hazırlandığını bir bilsem. Büyük tabak servis tabağı <gülüyor> ortada işte kuzu de marine edilmiş bir şey. <gülüyor> Etrafına süs Allah süs. Süs Allah süs. O ne biliyor musun? Bu ortadaki 5 lira ya bunu nasıl 60 lira yaparım? <gülüyor> <gülüyor> ekrağını birazcık daha gezindirdi mi? Gurme <gülüyor> programlarında izliyorsun. Var ya nedir? Gurme programı? Vedat Milor'un içinde o süslü tabakları görürsün. Mehmet Yaşi'yi göremezsin. Tabağı görmeden yiyor çünkü. <gülüyor> Hatırlıyorsun o programı. İki tane gurme programı var. Bir tanesi Siyenel'de Mehmet Yaşi neydi onun adı? Lezzet durakları bütün Anadolu'yu da geziyor. Öbürü de tadı damağında. Vedat Menor, o birazcık daha narik. O kibar bir adam, öyle değil. Önceşim böyle. <gülüyor> yani programın adı ne biliyor musun? Doya doya. <gülüyor> ya sen kurbe misin kardeş? Evet. Şu tatsana şunu bir kurbe, bir şey yap. Numaradan da olsa bir şey yap. Ya bir tabak sıyırdı. Çoğu da diyor ki klon tadı var. Evet. <gülüyor> bak bak bak. Nasıl? Çıkar <gülüyor> <Lan, baba. gülüyor> da ya. Lan tabah. Sistre yaptı tabah ya. Mehmet abi ya, canım benim. Ya Allah ya, ya Allah ya. Ona bir yapacağım ona. Nasıl? Bilmiyorum doymadın mı? <gülüyor> Mehmet abiye bak ya. Yani. Mehmet abi kibar. var ama o da böyle borusu öttüğü yerlerde asılıyor ha. Hani nişantaşına falan böyle elegan yerlere gidiyor. O da böyle karamelize etmemişsiniz sana abi. Karşı taraf da heyecan içinde. Ambiyanstan yıldızı kırmasın diye. <gülüyor> karamelize etmedim edeyim mi? Etme beni duruyorsun falan değil mi? Sert yapıyor. Vedat <Gülüyor> abi de Anadolu'ya gittiği zaman çuvallıyor. Anadolu'da böyle bir kere gördüm. Kürekte böyle pideyi bir dayadılar. lan. Hük edemedi ben. Şakallar mı? Elle elle elle. Elle. Açalıyor, açalıyor, açalıyor, açalıyor. Yazık diyor ki, mutlu kuyruk yağı mı lan? Ne olacağıdı ya? <gülüyor> Anadolu'da var ya Anadolu'nda yer mi lan öyle karabinizeydin bunun var <gülüyor> onu? Ya bunu alalım seni ya. Ya onu bir daha da gelme buraya. <gülüyor> Yeme içme zevki ya ben hep şeyi çok merak ediyorum. Yani bizim çıplak insan olarak ya yani temelde ağaçtan yemişi koparıp yerden topraktan patatesi alıp Yemekten iş buralara nasıl geldi hep merak ediyorum, çok merak ediyorum. Ticari de bir yanı var, lezzet yanı da var elbette ama şu var ya şu, hep hmm. <gülüyor> Biz çalışan adam oldum için işin mutfağında, tam kelimenin tam manası ile mutfağında senin o 50 biraz verip yediğin yemeği yiyorduk. Sivaslı ustalarla beraber <gülüyor> e, yiyorsun, yakalanmayacaksın bir de o var. Şimdi biliyorsun otelde, o otel tip işletmelerde yeme içme çok pahalıdır yani. Ve eğer personel o menüdeki bir şeyi yerken yakalanırsa menüdeki fiyatından öder. O çok ağır, o çok fena bir şey. Yani mesela açtım bir tane soda içiyorsun, yani yiyecek içecek müdürü yakaladı. Gitti gel, en iyi soda. bedava. <gülüyor> yiyecek içecek çok pahalı, otellerde hatırlasana. Mini bar bazen böyle otelde kalırsın. Ölsem mini bar açmazsın. Su... <gülüyor gülüyor> Ana... Bir de muslukta şey yazıyorsa su içilmezdi. <gülüyor> Ulan bu içilmez, bu da bar, çok o da içilmez. Mini çok pahalıdı valla. Bir de elektronik minibarlar vardı, denk geldiniz mi içine? Öyle bir sistemdir ki bir şişeyi kaldırdığın an hesabında işler. Yani. <gülüyor> Biliyor musunuz o teknolojiyi zaten. Dikti, ya işledi. Yani, yani, iş yani yanına bir numara açıp da ya bu soda nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> Game over. O <gülüyor> da <gülüyor> bir soda içecektin 2000'lik oldu bir <gülüyor> anda. Çok şeytanlıklar yapılıyor otelde, çok müşteride yapıyor. Bak bir kere Hollanda'da turne, gittik otelimize yerleştik. Bir hovardalık yapayım dedim, girdim minibarın üstünde bir Tobleron var. Bu kadar <gülüyor> toplu konut maketi <gülüyor> <gülüyor> Ya bir toberon koymuş eşyal eşyal. Yani onu ye öl. <gülüyor> <gülüyor> öl de i̇şte buna o kadar çalışıyoruz şu pobleronu yiyelim artık, ekipçiyiz aldım pobleronu, vallahi bu kadar abi bir açarım içi boş, boş. ya müşteri benden önceki müşteri eşek onu bir yemiş sonra da origami katlar gibi aynen yapmış Yapmış. <gülüyor> ne şeytan erilerdi orada. <gülüyor> orada çok böyle sosyal bilgiler öğrendim dedim. Yani ya, garson. Mesela garson dediğin zaman, karikatürde, yabancı filmlerde en mesela garsonu ancak şöyle stilize ediyor. Çünkü onların garsonu öyle. Hani meri de bir şey söylersin sen, yanlış. O böyle sinobe der garson hami İngiliz ya da Fransız garson. Diye bence onun için domestik demez ona. Diye bence on Bizde garson o değil. Bizde garson başka bir şey. Onun için iyi davranacaksın. İyi davranmasının da bekleyeceksin. Gözünün içine bakman lazım yani. Evladım getirsene dedim. Yani, evladım. Fatih Beyci oldukları ortada oldu, unutmayın. Nerede kaldı kardeşim benim cinfizim? Getirsenize evladım. Evladım evet tamam. Ver şu bana. <gülüyor> Biraz ona sodasını ilave yapayım. Ben. Vallahi bilmiyorum. Gözümle görmesem anlatmam. Ben. Ama ondan sonra müşteri yükseliyor tabii. hep. Aynısından getir bana. <gülüyor> yani Tarson çocuk kaç kere işiye binir gibi. Yani. Hiç onu düşünmüyor. Ben. Restoranlarda şimdi mütafin meselesi çok önemlidir ya. Yani gelirler, yine filmde görmüş barmana dert yanabilirim, Garsun'a dert yanabilirim. Cheers dizisi bu, mi lan bu? Gelip şey derlerdi. De, Va var çocuk, var var. <gülüyor> <gülüyor> ne vereceksiniz bana? Ne vereceğiz sana? Menüye bak, söyle. <gülüyor> bana ne vereceksiniz? Ne bileyim ben? Tipine bakıp, Burcu'na göre bir şey mi vereyim sana? Bakayım tipine bir şey oldu. Ne bileyim ben? Bir şey söyle, vereyim. Yabancı garson, öyledir. Ne var benim mesela? Alakart menü vardır, Tumble Don't menü vardır. Bizde ne var, ne vereyim abime? <gülüyor> ya da bana bırakıyor musun? Garsonun en istimli olduğum yaklaşımı bu. Bunu yaratan da böyle müşteriler. Bana ne vereceksiniz? Şu garson tipini yaratmıştır bizde. Bana bırakıyor musun abi? <gülüyor> Bırakıyorum, git yiye hadi sen. Ben de istediğimi bilmiyorum arkadaş. Ver beni, söyleyeyim. Abi şöyle yapalım, bana bırakın. Allah bana bırakın. Bana bırakın ya. Siz ne anlarsınız? <gülüyor> <gülüyor> yurt dışında mesela bu tavırlarla yemek söyleyebilir misin? Bırak bunu. Ben senin ellerini kenepciyim yurt dışında. Hayatta sipariş veremezsin. Çünkü şu, şu vardı bizde siparişlerde. Şu iki elin ya kalkar bak. Ya bir ne yap biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İnanılır şey değil. Bak bu eli kullanma adını söyleyemezsin masada otururken. Ne istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu illa gelecek. Sadece yani bir Tabağı bitimlemeden yemek söyleyemiyorum. Ya bir de ne yapmıyormuşum? Böyle şey yapıyorum. Hepsinden azar azar yaptım. Hepsinden azar azar Ya Bindiğim gibi yaptım. Sen yurt dışında böyle bir spaj verebilir misin? Evrettik. Bak little dedim. Into the middle. <gülüyor> Everything but little little into the middle. <gülüyor> Yemin ediyorum bunu duydum ben. Duymasam anlatmam. Bir turnedeydik böyle. Şimdi yurt dışında da İngilizce konuşamıyoruz ya hepimiz bilmemize rağmen. Çok tuhaf. İş başvurularında hepimize bakalım herkes İngilizce biliyor mu? İngilizce yaz, İngilizce var ben? Yurt dışında çık, herkes böyle ya, kork, Korkma, konuş ya. ya! Konuş! Zaten yurt dışında konuşacağın İngilizce, bir turist İngilizcesi Ne korkuyorsun sanki Buckingham Sarayı'nda bir lecture verecek? Yani, konuş işte, this, that, how much this, this değil, öbür this falan <gülüyor> işte. Ya Buradan ne korkuyorsun yani? Konuşmuyor kimse. Konuşmuyor. Korkuyor insanlar. Hani, acaba bizi aşağılayacaklar. ya kardeşim sen şimdi İngiltere'ye giriş yapıyorsun, oradaki mevul Pati zaten, Pakistan'da. But <gülüyor> <gülüyor> your papa çok vicitli. But your papa çok muhteşem İngilizce değil herhalde ya. Şimdi bu muhteşem İngilizce değil, sen de korkuyorsun yani. Atouristic. Konuşuz da aksandım aksandım ya. İngiliz Kemal misin sen, <gülüyor> rahat ol yani. But your papa come here. <gülüyor> o zaten pasaportu defaladı. Veriyorsun ya böyle. Pasaportunun gibi benzemeye çalış. <gülüyor> o memur böyle ilk bakış var ya o ilk bakış çok bana var. <gülüyor> Sen ha. <gülüyor> İngiltere. Yani. <'ye, ne gülüyor> <ne? gülüyor> o damgayı gibi ne kadar arkadaş. Bütün hayatını tarıyorlarmış gibi bir paranoyaya kapılıyorsun ya bak. Hele el böyle şeye gittiği zaman, klavyeye. Hey Allah! <gülüyor> Benim Facebook'a bakıyorlar mı? <gülüyor> ben hiç gözümü ayıramıyorum ben buradan, valla. Hiç gözümü ayıramıyorum. Yani hiç şöyle olamadım bir türlü yani. Pasaport verip Hadi o da işini yapsın, ben de bak bakınayım falan yoktur. Çünkü bak, arada bakıyor ya, bir koca koca O ana kadar damgayı vurdu mu ondan iyisi yok. O can arkadaşın senin, thank hey, you. <gülüyor> ne İngiliz vatandaşın yapmışsın? Ne <gülüyor> İngiliz vatandaşı olmak zor herhalde değil mi? Ama Amerikan vatandaşı olmak kolay. Orada doğum yapıyorsun değil mi? Öyle bir şey var. Amerika'da tonca çocuk kamparı hakkında öyle. Ne o ya? Amerika'da saçma bir şey. Ne böyle bir şey var? Hamide gidiyorsun oraya. O Amerika'larda gerezek ya galiba. Hani Atatürk, baba türü doğdu. Amerika mı ya? Amerika gel bitir gel. Fahri Günay babası. Fahri Günay. Cemalci. <gülüyor> Enerjimiz çok ya. Ekonomik durumu biraz iyi olanlar Amerika'da doğum travmine giriyorlar. Yani ne ki yani bir sene sonra iflas edince çocuk Meksika vatandaşı mı oluyor? <gülüyor> ne canım ne? Ne vatandaş ne? İngiliz vatandaşı Niye çocuk Amerikalı oluyor ya? Böyle zannedeme ne yani? Anlamıyorum onu. Allah <gülüyor> ya. Neyse daha da gidiyoruz. Garson garson. <gülüyor> Ben bir kere İtalya'da sipariş veriyorum. Acımasızlardır konusunda şöyle örneğini vereyim. Sana da söyledim. Balzamik bir teyzeycem erken ayağım. Balzamik. Balzamik. Balzamik. Bak İtalya'na var. Balzamik. Balzamik. Bilmiyorum. Balzamik. For selling. Balzamik. Balzamik. Ha Balzamiko. Olar peşine gir. Sonunda o yok diye Anlamadım mı yani? Yani. Ya biz peki böyle miyiz yabancıya karşı? Biz ne kadar mesela gelsin, çok topal bir Türkçe konuşsun, hemen anlıyoruz. Ben Vakıf İstanbul iki defa konuştu. Yani biz ne kadar anlayışlıyız sen? Mi? Buna rağmen biz korkuyoruz. Korkmamız lazım. 10 gün güleceksin ya İngilizcem, İngilizcem. Onlar böyle konuşuyor ''Benim belki yemek'' ''Benim belki yemek ne lan?'' <gülüyor> <gülüyor> ''Benim ben sevmek İstanbul'un'' <gülüyor> ''Mastar halinde mi sevdin <gülüyor> <gülüyor> ''Seviyorum var, seveceğim var, sevdim var'' ''Benim var'' ''Benim var'' ''Benim var'' ''Benim sen I is going. I'm here. Oh, ben vakitmek İstanbul. Biz arkadaş canlısı milletiz yine, yine. Vallahi geçen bir turist gelmiş Galata'da gezerken bu canlı olay yani bu. Demiş ki ya İstanbul ne kadar arkadaş canlısı bir şey. şey. Ne oldu? Ya bir tane araba geziyor. He müzik çalıyor içinde Hi guys Hi guys <gülüyor> Bu ne kadar güzeldi Dedim oğlum onlar Türkçe dikkat edin Zannediyor ki böyle bir ekip giysi Hi guys You can join us, have fun Gödürmem da O kamromete binme <gülüyor> Doğal gaza geçirirler bana Hi guys <gülüyor> <Ay>. Gerçek olan <gülüyor> Ama arkadaş canlısı Hangi turistin böyle konuşamıyor diye bozduğunu oldu? Onlar öyle. Biz böyle öyle heyecan içindir. Neden korkuyoruz Çünkü konuştuğumuz... Şimdi ben bunun benim gibi adam kalkıp sana bu anlamda ahkam kesecek değil. Ama tespitim şu. Konuştuğumuz Türkçe artık kitabi Türkçeden çıktı ya. Kafamızda dahi çeviremiyoruz İngilizceye ondan. Şimdi konuştuğun Türkçe kitabiydi. Yani mesela gitsen. Bir tane konuşan sözlük alsan, kupon biriktirir bir gazeteden. Çevir, yani konuştuğun Türkçeyi çevirtemezsin o alete. Yani neyi çevireceğim bir alışverişte falan. Yani onun için ne anda ertelik yani. Dil, dil, dil, dil, Alman dil, al bize son ne olur? Yani? Yani bunu şimdi konuşan sözlüğe çevirtemezsin ki. Bize son ne olur? Alıcıyız. Enter. ''What happens to us? At last, we are receivers!'' <gülüyor> Şimdi bunu söylesen, Pakistanlı tezgahta Mars'tan geldin zannedecek. <gülüyor> ''We are receivers!'' <gülüyor> ''Alıcıyız biz. Bize son ne olur?'' Öyle bir İngilizceye çevrilmiyor. Ayakkabıyı denedin Nike Town'da. ''Benim ayağım taraklı!'' <gülüyor> Dedi İngilizcesine dönüyor iş. Bir Türkiye yurt dışında alışverişte nasıl bir İngilizce lazım olacak? Formalar burada dursun. Biz gezip gelelim. 100 Türk üzerinde denedim, 97'sinde bu ihtiyaç var. Oxford Street. Formalar dursun. Söyledi ki formalar dursun. Gezin, gelelim en son çanta aldığımızda buraya gelelim. <gülüyor> söyle. Adam diyor ki canım, you bought them, you pay for them, you take it. Normal. <gülüyor> <gülüyor> <lan, dur. gülüyor> Çok söyle. İngilizce bizi geliştirelimden olmuyormuş. Türkçe'ni geliştireceğim. Çevirebilmek için. Oradaki problem İngilizceyi bilmemek değil. Türkçe konuşamamakten kaynaklıyım. <gülüyor> Benim öyle bir derdim yok. Beden bile edebiyatı mezunuyum. Her şeyi tarif edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Selkber. İzmir'de bir turdaya gittik. Oradaki karson bambaşkaydı. Bir kebapçı bu. Ama kebap işi tamamen parama, mi söylüyorum. Tamamen para var. İşleri müşteri gelen müşteriyi öpme. Yani gizli ikramın artık bu noktası. Ben anladım ki ulan bunlar bu restoran işi hama gazı bunlar bir de öpmek istiyor. Üç kardeş amcaoğulları böyle ağabey hoş geldin. Öp öp öp öp öp. Öp lan öp sen öp abi. <gülüyor> nelen nelen nelen he tamam da biz yemek yemeye geldik bu bu fetiş restoranda ne yani? abi nasıl öpmek ama anlatamak hani abi egzeciyle olmasa burada da da etmem yani öptüler öptüler öptüler hepimizi öptüler güzel masaya aldık öpür öpür öpür oğlum komiler geldi komiler öpüyor Allah <gülüyor> Allah Allah oturduk falan bir tuhaflık olduğu kesin geldi abi büyük şey. Ne vereyim ağabeyime? <gülüyor> ne vereyim ağabeyime? Alt dudak ne vereceksin ağabeyime? <gülüyor> ya gidanamazsın ya, ya. Burada diyorum ya, burada. <gülüyor> İyi sıyırdık ama gerçekten. Ben <gülüyor> dedim ki, ya bizi dedim hani, halledin <gülüyor> <gülüyor> ya da yemeğimizi yiyip bu için geleneği olur Önce bir yemek yedir önce yani. <gülüyor> Ay, ya. Ay eşlik yedim Zor gittim, zor. Bu işi bilen halimizdi de Hanımlarla falan yemekte zor oluyor. Çünkü hani bütün bu şeytanlıkları biliyorsun ya garson, marson, binarınlara çok naif oluyor bazen. Bu şeytan dar sonlara ne biliyor? Menüyü bakıp böyle beğendin içinde ne var falan. Diye. Şimdi sen bilirsin konu patlıcana gelecek. <gülüyor> Gözün dar böyle anladın mı? Diyorum yoksa. <gülüyor> Ama onlar Arpoyda falan çok aşina değil de, onların böyle top kırmaları meşhurdur yani. Ben nereden patlıcan anlayayım adam adam? <gülüyor> Kızım yılların ismi halbuki. Dolmuş kültürünün getirdiği destireler <gülüyor> arkadan vermeye ama. Binerken eline verdik ya. <gülüyor> ha. Evet, evet ama bir şey ama yani. Hanımla beraber olduğumuz zor. Kızların başka bir dünyası Her yani Bütün şeytanlıkları bilirler öyle şeylerdim bilmezler. Öyle bir halleri vardır. Bizim yıllardır böyle tek başıma gezmemizin sebebi de inşallah o değildir. <gülüyor> Kadına karşı saygımız sonsuz tabii ki de. Bir gibi aynı diyorum falan demiyorum <gülüyor> <Onu yani. gülüyor> ama işin doğalı o. Çünkü yani Allah yaratırken bak kadını sonra yaratmış olması bile benim kafamda bir şimşek attırıyor. Diyorsun ki demek ki bu insanın bir üst modeli. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindiler. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle ismi <isimhani>. öyleler. <gülüyor> Bizim memlekette mesela niye navigasyon aleti çok kullanılmıyor? Yanında karın oturuyor ya. Ondan al ya mu olur. <gülüyor> Ya bunun artık aleti çıktı bacım. Bir sus ya. <gülüyor> Allah Yazıyor orada her şey. 200 metre left. 200 metre sonra sola dönün. Bak e tam da bak bu ne? mı bilmiyorum yani. <gülüyor> ya Şükran bir sus. Araba anlatıyor. <gülüyor> Allah'ım da dövünün. Hadi etrafınızda. Benim Şimdi erkek daha eski model. Doğru. Daha taf. Hani suda yaşıyor falan. Alet analog bir alet. Düğmeler var üzerinde. Kurba konu var falan. Yaradan bir üst yaparken o aletlerden kurtulmuş. Tabii. Vizitize etmiş. Yani sayısal. Kadın sayısaldır. Ne zaman büyüyeceğim, ne zaman evleniyorum, kaç yaşında şey yapacağım, koklu ne zaman bitirdim, onu oradan azar. ayın kaçı geliyor bak ben memelere mi? Yani evlenince yüzde 50'yi alır mıyım? Falan filan. Şimdi tamamını almasam da bitincein üzerini alabilirim falan. Hep sayısal. Erkek, analı. Hidrolik. <gülüyor> <güler> <güler> <güler> Kalkınca var, ininca yok. Ne <gülüyor> biçim <şimdi> ayak? <gülüyor> Hadi <gel>. ya, <gülüyor> Her şeyin farkında var, dijital. Ama her dijital alet gibi, onların refük faciası var. Ayda bir mesela, update edilmeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> o nedir arkadaşlar? O nedir ya? Ay yaklaşıyor. Ay... <gülüyor> Ay yaklaşıyor. Ay şu anda içindeyiz. Ay 5 beş... bitti. E beş günde o bak git ya. Sen... Ya bu nasıl hayat ya? Bizim de Çin'e bak ya. Bekle kişi kadar keyfi yer mi ya? Ya sadece... Kardeş... Ya zaten nazlı bir cinsin. <gülüyor> ay, ay, ay, ay, kafam yerinde değil <gülüyor> Peki ne zaman gelir yerine? Bak <gülüyor> benim de kafam yerinde değil Ama naz etmiyorum yani. Her bahane de ona şey yapıyorlar ya usta. Aşkım ben bu kumandayı boğuldum. Yani bu, hayatım o teyibim ki bu televizyonu ay kafam yaklaşıyor ya. <gülüyor> Ne ya. Mert ben, ben arabayı vurdum. Ne oldu? E geçiyor ya şu an. <gülüyor> ya tamam da bas kullanan pilot var ya kadın. Sen vicdansız mısın ya? Kadın koca bas uçağını kullanıyor. O naz ediyor mu ya? <gülüyor> İndiremem şu an. <gülüyor> basket basket! <gülüyor> Ben şimdi mu ya partner evde gülüyor, mangasını ne? Güldüğüm, ne güldüğüm? Ay ne ay? Ay bugün indiriyor sanki ya? Ay şey, ne resimli bir manzara, ne biliyormusun? artık şu ya? söylüyorum ya, o cinsin düşmanı olarak söylüyor. Çözüm artık şimdi konuyu kardeşim. Bununla ilgili değil ama belki de ilgili şey var bir meşhur. Ferrari içindeki mutsuz kadın. Biliyor <gülüyor> musun onu? Lüks arabalar, magazin programlarına var. Böyle lüks arabanın içinde böyle domuz gibi. var. <gülüyor> <gülüyor> Ya 650 o araba. <gülüyor> Bu mutsuzluğun sebebi ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? çekez. Erkeğin tek sorunu var işte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o vücuttaki derebeyi dediğim hani İşte o geceleri saat üçte dörtte mesaj çekiyoruz ya Uyudun bak. <gülüyor> Onu tabi biz çekmiyoruz. O mesajı kimin yazdın? Dünyada tek parmakla yazılmayan mesaj tipi olur. Yani Gecenin içinde atılar, uyudun mu? Onu biliyorsun, aşağıdaki diyor. <gülüyor> yaz yaz, uyudun mu yaz. <gülüyor> Libido, çok ciddi bir süre insanın hayatında, erkeğin hayatında bir şey yapıyor. Direce ediyor hayatı yani. Üniversite öğrenciliğini hatırlar. Flörteci yasa falan filan, nerede falan. Hiç kararlarını kendime veremiyoruz. Benim sinir olduğum şey şu, modern toplumda şimdi bazı laflar anlamını yitiriyor, hem kadın hem erkek için. Mesela şey diyeyim, kırkından sonra azalık emişim patlar. Ulan kırk yaş ne ki? Okul, bilmem ne, askere gittin, geldin, bir iş tuttun fazla da otuz beşsin zaten. Evlendin bana beş sene sonra temizim patlar. <gülüyor> <gülüyor> ben daha yeni kendime geldim <gülüyor> 40 yaşından sonra zaten yaradan muhteşem yaratmış vücudu. Öyle bir var ya, insan vücudu mükemmel yaratılmıştır. Vay be! Eva Mendes, tamam, doğru. <gülüyor> Stephen Hawking, <gülüyor> muhteşem yaratılmış diyebilir miyiz yani? <gülüyor> yes. Diyemeyiz. Ya da senin içinde de diyemeyiz. Allah'tan Photoshop çıktı da. Photoshop'la diyorum ben onlara. Aşırı Photoshop yapana Photoshop'la. Çünkü sivilde görüyorsun, tanıyamıyorsun. Yani belli ki yukarısı kaçak. <gülüyor> belediye yıkmış. İnsan vücudu mükemmeldir de kardeşim, erkek için söylüyorum. Daha 40 yaşını biraz geçiyorsun, 2-3 oluyorsun, yakın gözlüğü kullanmaya başlıyorsun ya. Yani bu kadar mükemmel olur mu yani bir sistem? Yakını görmeme başlıyor. Böyle mesaj çekerken hatırla. Böyle, aaa, çıkmıyor ya, ya. Böyle böyle böyle, sonra da koy sehpaya, bana doldurur. Görmüyorsun yakını usta. Ne acayip değil mi? Sonra da ki, gözün dışarıda. E yakını görmüyorum. <gülüyor> Uzun evliliklerin sırrı o. Uzun evliliklerin sırrı o. Yanındaki kadını böyle görüyor Çok biyesin. <gülüyor> Ya bunu görmüyor zaten. Göz görmen için katlanıyor. Ama gözü dışarı diyor. Görmüyorum ki yapını ben. Şu çok güzel. Ne <gülüyor> Bu, bunu bilmiyorum. Kırgından <gülüyor> sonra azını teneşir patlamış. Adam daha yeni kendine geliyor. Zaten o vücuttaki dereveyi dediğim onun şeyinden onu terbiye etmekle geçiyor hayatın. Hayat tamam seks değil ama... Nasıl değilse... Hayat onunla başlıyor zaten. Bunu bilmeyen mi var yani? Mitoz bölünerek çoğalan var mı aramızda? <gülüyor> ben babamdan koptuk. <gülüyor> Kuzerler baba kopa böyle. Hani bir daf var koptuk birbirimizden ya. Hatta görüşemiyorum çok koptuk. <gülüyor> Abi Flört zamanlarını falan hatırlayın erkeğin. Bütün kararlar falan dedim ya bunun tarafından veriliyor. Okula ben giderdim hatırlıyorum. Sabah dersin yok, öğlenliğin dersin. var. Kız arkadaşımın sabah dersi var diye beşte kalmıyorum. Kız oturuyor tuzla da sen oturuyorsun bambaşka sur içinde bir yerde. Sabahleyin böyle okuldasın. Eline gezeceğim diye. Kız diyordu ki yani sen gelme istersen senin dersin yok. Yok yok geliyor. Yani kararı veren sen değilsin ki bu konuşturuyor seni. İçindeki şeytan. Git git, vallahi git. <gülüyor> Kantinde biraz oturursunuz. <gülüyor> Ay eşkola bir şey. Giderdik taa, sevgili bu flört zamanları hatırlasana ya. Şimdi yani, olmuyor yani yaş geçildiğinde tembellik geliyor. İstanbul'un bir ucunda eve bırakma vardı ya. Yani. <gülüyor> Allah yarabbim ya. Ya hayatım senin gelmene gerek yok. Yok ya, Sabiha Gökçen'den iki dakika beni <gülüyor> <gülüyor> Sonra kaynatıyorsun. Değil mi? Yani bir şeyler oluyor. Sen bunu rüzgünmiyorsun, aile olmaya karar veriyorsun. O bölüm işte bizim hiç bilmediğimiz bir şey. Ona nasıl karar veriyorsunuz? Olan başka bir şey. Ben ondan hala korkarım yani. Düğün mü? <gülüyor> yani, yani ne kadar bohemdi olsan bu oluyor yani. Bu, bu oldu o Sevmek, aşk, tutku falan. Canım, salam, <gülüyor> Tamam olmasın ya. Ya benim arkadaşım evlendi geçenlerde böyle lazer ışın kılıcıyla falan çıktı. Darth Vader çalıyor. Tan tan tan tan ta tan. Gelin de geldi. Son Darth Vader el öpüyordu ben gördüm. <gülüyor> Işın yani, kılıcı elinde. Yani Darth Vader'e çeyrek altın takıyorlarken <gülüyor> tablo çok acıklıydı ya. Y -y -y <gülüyor> Olacak işte kaç yıllık evlisiniz abi? 20 maşallah? 20 sene evet tabii bu fikirler yoktu. Yani <gülüyor> <gülüyor> şu falan oluyor mu oldu gene yani, değil mi? He? Kaçırıp evlendiniz tabii. Şimdi yakalansan <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> siz değildiniz misiniz kardeşler? Ablamın kardeşi olan. Siz kaç yıl oldu? 18. Oğlum siz ne yaptınız lan? <gülüyor> siz bayağı bol vücuttaki dere iyi iyiciz dinlemişsin. Bütün kararları almış. İmzalıyor. Ben imzalıyorum. Tamam. <gülüyor> ben korkuyorum abi. Valla korkuyorum. Boşanınca malın yarısı gideceği için değil mi? Valla onunla Ama karar vermek çok zor ya. Kayınço diye bir şey var. Mesela ona alışabilirim. Kayınço. Enişte. Yani almış. <gülüyor> Eee enişte artık beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Para senden fikir benden enişte. <gülüyor> Ooo. Çünkü aile bir arada meselesi bizim yalnız kola reklamlarım da olmuyor. Kola reklamlarım da oluyor ya davul, ramazanı. <gülüyor> bir büyük aile bu işe şey geliyor herkes çok mutlu falan. Öyle değil de yani. Batı için şey yani. Batı davul masa girişine gelince bu yoldan tekmeği götüren çocuk gidiyor. Biz haklı gidiyor. Beraberiz. İşte tamam mı? Öyle değil o. Sosyal çevre, akıllı bir fikir, çocuk 11 yaşında, ayrı eve çıkabiliyor. Ekonomik durum var, dünyayı geziyor görüyor, Afrika'ya gidiyor, malarya hastalığına bakıyor, Galapagos'ta kelebek bakıyor. Biz de hep evdesin. 32 yaşında babanla beraber eşofmanla hatırlıyor musunuz? Ne haber oğlum? İyi baba ee, Babanla aynı kaza giyme yaşı var biliyor musun? Siz işte ondan hemen hemen kıymışsınız. Babanla aynı kaza giyemeyeceğim. Bir baba olarak bana ne verdin? Kazamı verdin, pezemek daha ne yapayım? <gülüyor> aynı evde. Akrabalarla evlenmek diye bir şey var, ben ondan korkuyorum. Düğünde geliyorlar ya böyle, kızımıza iyi bak, <gülüyor> kızımıza iyi bak. Ya sen kimsin, sana ne? Sen nasıl memnun edeyim ben ya, git başımdan. <gülüyor> Ama tabii bir de çoğalma meselesi var. Çocuk yapma falan ki okursalar Böyle bir şey yaratacağını önceden öngörüp demek ki yapabiliyorsun. Ben ondan korkuyorum. Ünlü çocuğu diye kötü bir tanım var. Ya. Ünlü çocuğu olmak. Ya benim şimdi oğlanım düşünsene pis. Arkadaşın boy oynuyor böyle falan. Ben böyle güldürüyorum. Gireceğim klise bana şey diyecek. Ne oldu? Güldürdün mü milleti? Bir <gülüyor> papa olarak bana ne ver? <gülüyor> 700 daire bıraktım eşyol eşyol. <gülüyor> Yaramamazsın ki çocuk milletini. Çocuk öyle. Üniversitelere gittim demiştim ya, ya okulun yıllığı üniversite ya bir dikkat. Yani 17 senelik eğitimin bir tane yılı, yılından bir tanesi 23.500 lira dedi okulun yıllığı. Dedim ki çocuklara hani dediyor ya anne babanın hakkı ödenmez ama dedim en azından hesaplanabilir. <gülüyor> 23.500 de lira okul mu olur lan? 500 de komik, hani rektöre tip bırakıyorsun. <gülüyor> Çok güzel öğrettin hocam, bu da kalsın. Genç adamsın, yanında bulunursun. <gülüyor> <gülüyor> Ama anne babanız hakkı ödenmez abiciğim. ya. Çocuk nasıl bir cesaret yapıyorsunuz kardeşim? Çocuk var mı sizin? Erdeşin ne yapıyor? Hayır, i̇la sıçıyordur herhalde. <gülüyor> ha benim kafam şeye gitti pardon, şimdi köpek besleniyor. <gülüyor> Çocuk öyle bir şey değil ya, doğru ya. Anneler gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çocuk kendimde değil yani. Benim kardeşlerimin hep çocukları var. Yani kız kardeşim arda yaptı bile. E şimdi yani ne ki 40 yaşına gelince kocama yetişkin çocukları olacak. Çok sizin gibi. Yani ne kadar önemli bir karar. Ama bu evrede deli oluyor. yani anne baba. Yalnız çocukla uğraşmaktan, her şey onunla ilgili. Bize gelip çocuk var. Sinemaya gelip çocuk var. Dedim, bak, çocuk, var çocuk var. Çocuk var. Sonra o çocuk evi duruyor büyüyor büyüyor. Anne baba bana ne verdiniz? <gülüyor> Bunun eline böyle Britannica Şimdi bir dik tutuşturacaksın. burada yazıyor hepsini. <gülüyor> ne verdiniz? diyor hemen. Böyle havaya giriyor. Ne verdiniz bana? Ya sen altına sıçıyordun. <gülüyor> İnsan anne babasının bir birey olduğunu senin benim gibi insan olduğunu 40 yaşında anlıyor, yemin ediyorum bak. Ben hani yeni idrak ettim, annem de bak şimdi 60-65 oralardalar. Böyle baktım onlara geçerliyim. Olan adamlar, 3 yani tane çocuk yetiştireceğim diye hayatın baş golünden, baş kenara çekilmiş, sana çocuklara yol vermiş, karakter rollerine çıkmışlar. Bütün 20'li, 30'lu 30 yaşlar öyle geçmiş. Şimdi 65'te evde böyle oturuyorlar. <gülüyor> Lan böyle fedakarlık mı olur? Biz bencillikten ve girelim yapmıyoruz. Ya da bencillikten değil de, hep yemiyorum bencillik. <gülüyor> Korkuyorum ben, benden ne çocuk çıkacak falan. Partner yok, tek başına yapamazsın. Yaptım bir iki deneme ama... <gülüyor> Cıvık bir şey olmuyor Baba! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok canlı kalmadılar, öldüler. Çocuğum güzel bir şey ama çok büyütüyorlar tabi. Şimdi dışarıdan baktığın zaman herkes çocuk yapabilirmiş gibi geliyor. Bakıyorsun diyorsun ulan bu çocuk yaptıysa hani evliyetimiz yokken nasıl du şeyin duyguya kapılıyoruz? Ulan bu araba kullanıyorsa ben aile aile kullanırım falan. <gülüyor> çocuk da öyle. Ulan bu çocuk yapıp çoğalıyorsa benim aile aile çoğalmam lazım diyorsun ama herhalde karar vermek bu kadar kolay değil. Geliyor böyle küçük. Ya sevmezsen çocuğunu? Böyle bir ihtimal var mı? La, yani onu diye öyle söylüyorsun. onu da anne anneye bak. Yok hiç sevme, hiç maden. <gülüyor> yani onu oturuyordum çünkü. Olabilir abi sev, yani anne babalar belli ağızlarında söylemiyor ama belki bir yana doyup gidip itiraf ediyorlar abi. daha iyi, ortadı çok güzel. <gülüyor> Etiniz benim için aydın ediyoruz. Ortadı çok güzel. Bizim, <gülüyor> bizim söyledi mi onlar Bizim, evet yani bizim evde. Ortada dair derken, abim alınmasın ben kendime söylemiyorum. Seni de seviyorlardı derlerim. Çünkü senin daha çok sevgiye ihtiyacın var. <gülüyor> abim şey demişti geçen gün. Ulan dedi ben bu bir büyük oğluyum. Allah bana birazcık kabiliyet vermemiş ya. Ne nasıl olur dedi böyle bir şey ya. Ya onun planına göre şöyle gerçekleşmiş olan. Abit Bey'in büyük oğlu hazır mı <gülüyor> hazır? Ee, politik kabiliyet falan koydunuz mu? ay <gülüyor> Sabih etmemeliyiz bu rahmet işti ya diktin olarak. <gülüyor> nasıl böyle bir asla yaparsınız? Neyse ortadan önce çocuğa koyalım onları da. <gülüyor> Büyük ağabeyin komediklerini de ona koyalım. Yani öyle olmuş. Benim çocuğum nasıl olur bilmiyorum da senin çocuğun tırıltılı oluyor. Orası kesin. Kimse paz kandırmıyor. Ay öyle akıllı laflar ediyor ki. Dünyadaki bütün çocuklar böyle dans ediyor. Ya Cem Bey öyle akıllı laflar ediyor ki bizimki, ne diyor? Ay diyor, anne diyor, sen diyor, işe gidiyorsun ya diyor, ben seni özlüyorum diyor. <gülüyor> ya buradaki kerameti ben anlamadım. Ya bu çocuk lan bu çocuk, ne diyecek başka ki? Ya öyle akıllı laflar ediyor, ay dede diyor bak. Ay dede diyor böyle parlıyor diyor. Ben ona diyor şey, ay dede değil lan, ay. <gülüyor> Çocukla da yetişkin gibi konuşamıyorsun. Bir arkadaşım şey anlatıyormuş. Çocuk yavrum yazık, dedesinin niye? Hani dedesi hiç görmemiş dedesini. filmde görüyor, arkadaşlarına göre görüyor dede, dede diyor. Onun dedesi yok, evet, vefat etmiş. Onu sormuş demiş ki, ya benim dedem niye yok? Annem ona da tribe girmişler. An hani lisan münasebti anlatacağım. Ya işte yahu senin deden vardı, bizimle de beraber yaşadı. Bizimle beraber yaşadıktan sonra aramızdan ayrıldı, yukarıdan he geberdi yani. <gülüyor> Oğlum çocuk yer lan böyle bir şey ya? Bütün gün sünger popis diyor çocuk. Ne yani deden geberdi mi? <gülüyor> Afişt ah, kalmışlar mı? Bir de böyle aile içinde konuşamadığını yapmadığını, çocuğun o konuşmadığı bir evre var ya orada böyle çocuğu vanturlok kutması gibi kullanıp konuşturmalar. Yani çocuğun böyle onun yerine geçip, sen sevmiyor musun babası anneyi? Efe geç mi dinliyorsun sen? Ha? sevmiyor musun? Para getiremiyor musun baba? Para getiremiyor mu? lan e yani sen konuşuyorsun. <gülüyor> Ama görüyorum ben seni. Beni o bucapte gibi hiç yok kapatacağım. En çok da kayınpeder konuşurucum kök fena. Bana hani kayınpeder <gülüyor> tamam da şöyle, "Mein söylüyor. da söyle, atajemin, sen babası." Allah Allah ben seni görüyorum. Allah Allah. <gülüyor> çocuk bambaşka. İş o fıranı söyletmeselerinden böyle ciddi yere geldiğiniz zaman bekâr adam olarak benim ayağım dolanıyor benim. Bana daha var yani yapmaya. Yani daha beyin ölümü gerçekleşmediği için. Öyle, Öyle çünkü erkebi hayatında o gitti mi, ondan sonra evde böyle, işte böyle bakarsın. Ne işte oldu? emekli albay bak yine yanlış yere park etti falan. Babamın <gülüyor> <gülüyor> konuları mesela şu sıralarda bunlar. Ulan belediye de şu çöp torbosunu almadı ya. Posta <gülüyor> gazetesine, şiir köşesine şiir gönderiyorsun ondan. <gülüyor> <gülüyor> Bahar geldi, her yer çayır <gülüyor> Beyin ölümü diye bir şey var ya, beyin ölümü dedi işte hani o bizim beyin ölümü gerçekleşti. <gülüyor> Gülmeyin her şey cinsellik değildir. Erkek için öyle yani. Biz yıl, i̇nsan bu cinselliği eğer dizginleyebiliyorsa biliyorsa önemli edeb. Bak mesela burada toplanıyoruz. Buraya cinselliği getiren var mı? <gülüyor> Yok değil mi? Akçay'da mesela soğuk sayıp denize giriyorsun. Oraya cinselliğini götürebilen var mı? Yok. <gülüyor> Açınma bırak. Bak bakayım. Götürebiliyor musunuz bize? <gülüyor> Bu var ya valla. Yaptı bizi gerçekten. Vallahi billahi. Vücutta mesela o kadar kana ihtiyaç olan organ var. Bu... Gönlün abi ne var <gülüyor> Bu kafada çalışacak kardeşim. Mide de çalışacak, karaciğeri de ihtiyacı var. Ya abi sen gönder bana ya, gönder bana. Ben sana çok güzel bir şey yapacağım ya. <gülüyor> Neden böyle tasarlanmış? Hani de bir kadın vücudunla ilgili anlattık ya bu olayı update falan. <gülüyor> Erkeğin üzerindeki lanet daha acayip. Bu ona niye böyle tasarlanmış? Canımı sıkıyor benim. Hani niye böyle, niye? Ben yani şimdi insan vücudunda kabiliyetleri oranında organlarla böyle çalışıyorlar. Mesela kulun bir şeye uzanamadığı zaman böyle yapıyorsun gözünü uzayıp alabiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne sizi duyamadım deyip kulağı büyütebiliyor musunuz? Böyle kabiliyetlere gerek var ki Konu bu olunca onu oradan getir böyle yap bir şey ömür Ne oluyor ya? Yani? Böyle duraydı orada. Bu kadar derdine düşmeyeydik yani. Ne acayip bir ya? Başka böyle oradan var mı? Bir tek vücutta hani kendi hani kendi boyutunun 10 katı büyüklüğe ulaşan bir orada göz bebeği var. Biliyorsunuz? adı da benziyor. Göz bebeği işte. Yani. <gülüyor> göz bebeği yani. Gitme mi otur evde olmaz abi. mı? yazılı beyandamesi var. Bir şey olursa beni vurun diye şirkette kasada duruyor. Allah yarapkur. <gülüyor> bu kadar önemli olmasa bütün tıp dünyası onu ayakta tutmaya uğraşır mıydı? Hani <gülüyor> o ismiş de mi Sen sen nerede? Sen deney yapılıyor. İsmi şey mi bu? Evet. Ils ont ces gens. Babam ödüyor, aklınız. Şak şakır. <gülüyor> Bütün tıp dünyası, aman abici bunu nasıl kaldıracağız diye ilaçlar. Niye böyle ki? O enerjiyi başka şeye verirse daha iyi bu evrenin sırrı çözülür diyor. Ne ilaçtan çıkardılar bu ayakta dursun diye? Yan etkilerini şimdi bilmiyormuş gibi yapmayın. Ne ilaç ya? <gülüyor> <gülüyor> Annelerinde acayip. Ne zaman böyle bir arkadaşlığından bundan bahsedilsin? Evet du duyuyoruz, öyle. <gülüyor> Evliliği var, yüzlüğü var, evet duyuyoruz. Bu da anlatayım, ihtiyaç olmuş. İhtiyaç olmayın şu an. İhtiyaç olmayın şu an. İhtiyaç olmayın şu an. Olmayın şu an. Olmayın şu an. Ama duyuyoruz arkadaşlarım. <gülüyor> Abi ilacın yan etkileri var. Hadi sen bilmiyorsun, ben anlatayım sana. Kusma! <gülüyor> Altında sıçma, göz görmemesi, bulantı, bilmem ne, topallama, sekme. Ya, ya arkadaş, bu yan etki mi ya? <gülüyor> ya insan bunu ağzına atar mı bu ilacı? Sırf bu kalmayacaktı ya. Yan etkiler, yarı ölürlük gibi bir şey. O var <gülüyor> abi, ben, ben <gülüyor> Bu ne demek biliyor musun? Ya ne yazıyor musun Said efendim. Diyor ki, i̇laç, bu ilaç şeyinde etkisi altında iş makinesi kullanamazsın diyor. <gülüyor> Sen sevişmeye uğraşıyorsun. <gülüyor> Ölenler var, bir sürü. Yüzlerce, binlerce ölen var, bu yüzden. Allah'tan bizde açık tabut merasimi yok. <gülüyor> yani Söyledim. <gülüyor> ya işte, kaybı <Kalp> kırdızıydı. <gülüyor> çok iyi insanmış. <gülüyor> çok iyi ya. Çok iyi. barbari çok iyiydi Bark çok iyiydi. Yani son anına kadar <gülüyor> hep hayata tutunmaya çalıştım. <gülüyor> Bahri abi hayata karşı hep abi. <gülüyor> İyi geceler